tra gelenin kardeşi tayla kardeşi oldu. Eee ve e, bunun en seçkin örneklerini, ya da En iyi örneklerini şeyde ilk örneklerini vermiş olan Aristofanes'in Kuşar adlı oyununu eee seçtik. Eee olarak da Halil Üniversitesi haftası Komedya Tiyatro bölümü bütün bir dizi sayın hocamız Şahit Efendi'ye ettik denemüş şeyler. Bu şekilde diyoruz. Kısa bir giriş yapayım mı ben? Tabii tabii lütfen. Şimdi e, Tragedya Tanrı Diyanizdoz'un durumuna yapılan e, törenlerde söylenen Ditramboz şarkılarından e, ortaya çıkmıştı. E, Komedya'da yine Tanrı Diyanizdoz'un durumuna yapılan törenlerde söylenen Komos şarkılarından ortaya çıkıyor. Ditramboz törenlerinin ya da şarkılarının e, tragediye nasıl dönüştüğüne dair fikir var. Yani tespis, ilk oyuyuyla beraber Tespis'le beraber tragediye dönüşüyor. Fakat e, komosarklılarının komediye nasıl dönüştüğüne dair çok fazla bir malumat yok bildiğim kadarıyla. E, şimdi neden Dioridos? E, Dioridos doğa tanrısı, şarap tanrısı. Ee, yılın altı ayını yerin üstünde altı ayını yerin altında geçiren bir tanrı. Yani altı ay ölü, altı ay biri olan bir tanrı. İnsanlar onun ölümüyle beraber, onun acısını onunla beraber aylaşmak için bir tamboz törenle bir Bu daha çok sonbahar güç dönemine tekrar ediyor. Yine e, doğduğu dönem olan ilkbaharda da onun doğuşunu kutlamak e, adına e, şenlikler, törenler düzenleniyor. E, e, komosu da bu törenlerde ortaya çıkıyor. Komedi de buradan ortaya çıkıyor. E, tragedya ortalamanın üstündeki insanın taklidiydi. E, tragedya ortalamanın üstündeki insanın taklidiydi. Komediye ise ortalamanın altındaki insanların taklidi. Yani tragedyada krallar, İmparatorlar, bir şeyler, e, komutanlar, e, kraliçeler, prensesler e, tragediye konu olurken e, komedyalarda tam tersi <gülüyor> köleler, askerler, halk, sıradan basit insanlar komediye konu oluyordu. E, zaman zaman kuşlar örneğinde olduğu gibi tanrılar da komediye malzeme olabiliyor. E, Namazı olmaması gereken bir durum. Ee, ama madem oyununda esirler var o zaman ben tanırları da kullanabilirim komediye malzeme yapabilirim ee, diye görüşlerdir ee, ben çok fazla uzatmayayım hocama bırakayım <gülüyor> <Peki>. Aa, <gülüyor> ben de ne konuşuyoruz nasıl ee, konuşuruz, konuşuyoruz ee, nasıl daha yaratıcı ve eğlenceli olduruz gibi <gülüyor> ...şablon hazırladım kendim. onun üzerinden gideyim <gülüyor> Bu bilgin dışında, Turan söylediği bilgin dışında şöyle bir çerçeve çizmek gerekiyor. Aslında yeryüzünde bir kez olmuş, bir daha gerçekleşmemiş bir dönemme diyoruz, bakmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Burada inceleyip, üstünde konuşacağımız şey tamamen Atina isimli kent devleti üzerinden giden bir şey. Tarih, İsa'dan önce 5. yüzyıl falan. Bu 5. yüzyılın içinde ortaya çıkmış üretim biçimlerinden, formlarından, aklın bir araçla dışa vurması ve parlaklığından söz etmeye çalıştığımız bir dönem aslında. Sahiden çok sorunlu bir dönem. Biliyorsunuz, Girit gibi, Mikene gibi, Atina uygarlığı da bir daha var olmadı yani, yok oldu. Sonra da ortaya çıkmadı bir daha. O yüzden Yaşam kültürü ne, buradaki bilgi birikimi nasıl örgütlendi, nasıl toparlandı, nasıl kamuya ait hale geldi, nasıl konuşulduk konusunda sahiden çok az fikrimiz var. Çok az derken inanılmaz tragedi yazarları var örneğin. Yani bildiğimiz isimlerin dışında Sophocles, Euripides ve Aeschylus dışında... Eserler yazıp bırakmış, çok önemli insanlar var fakat bu güne sadece dört satır kalmış. Yani elimizde bir tablet var, sağa solu kırık, üstündeki dört satırdan biliyoruz. Ama başka bir kaynaktan okuyoruz ki o çok önemli bir tragedi yazarıymış, bir süre eser bırakmış. Hatta Aysiklossan çok yazmış ama orada hiçbir şey yok. Yani üzerinden konuşacak malzememiz yok. O yüzden çok sorumlu bir bölge ve dönemden bahsetmeye çalışacağız da bunun içindeki en sorumlu şeylerden biri aslında. Dediği gibi Turar Bey'in kaynağı ile ilgili çok ciddi sorunlar var. Ve sonraki dönüşüm çizgisi ile ilgili böyle bir bilinmez kara delik var. Açık söylemek gerekirse. İşte onları biraz belirginleştirmeye çalışmak ve çoklu bakış açıları oluşturup farklı okumalara da izin verecek bir zemin var aslında. Çünkü ne söylerseniz ikili çalışabiliyor. Yani komedya şu dediğinizde aslında bu da olmaz mı lafı işliyor ne yazık ki. O yüzden böyle enteresan bir muğlaklık üzerine yapılanmış ve o muğlaklığın içinden çekip sökülüp alınıp yorumlanan bilgilerle gideceğiz. Ama böyle açık seçik hale gelmesi için önce bir ana şablon söyleyeyim. Biz Mesleği tiyatro olan insanlar, tiyatronun altın çağları diye tanımladığımız dönemler üzerinden anlatıyoruz. <gülüyor> Tiyatroyu ve dönemlerini. E, bu Pagan dinlerinin etkisinde olduğu dönem, ritüeller diye bahsettiğimiz, böyle çok ilter tapınma törenlerinden çıktığı ve kaynağını oralarda aradığımız bir şey. Oyunculuk mesleğinin kaynağını oralarda aradığımız bir şey aslında zemin. Burada ava gitmeden önce yapılan yansılama töreninin, örneğin ilk tiyatro, dansa ve hareket dizgelerine kaynaklık eden şey olduğunu düşünülüyor. Bu yapının birkaç türlü işlediği düşünülüyor. Ava gitmeden önce birinin bir post atıp üstüne hayvanı oynaması, avcıların hayvana nasıl sıkıştırıp öldüreceklerini Oynamaları, hayvanları ürkütüp koşturup avlanacak alana sokan ikilinin nasıl çalışacağı gibi görev dağılımları üzerinden yapılan çok hayati bir şeyden bahsediyoruz aslında. Yani bütün kış yenecek malzemenin avlanması ile ilgili enerjinin ayırt edilmesinde, provoke edilmesinde, en önemlisi de prova edilmesinde. Yani ava gidildiğinde kimin ne görev yapacağının belli olması ile ilgili yapılan bir çalışmanın içinden doğduğu düşünülüyor ritüellerin. Bunun hemen arkasında işte altın çağların birinci dönemi dediğimiz Antik Yunan dönemi var. Aslında bütün bugünkü söyleşinin fokuslanacağı, yakın plan yapmaya çalışacağı yer orası aslında. Bu Antik Yunan dönemi biriyle anılıyor. 5. yüzyıl Pericles'te bir muktedir var, bir yönetici var. Tarihe şöyle geçmiş birisi, demokratik anlayışların oturtulup Atina yaşamında başka bir yapılanmaya, başka bir konuşma biçimine, başka türlü değerler paylaşılmasına neden olan bir dönem ve o dönemin mimarı olarak tarif ediliyor kendisi. Sonra arada arkasından Roma, Karanlık Çağ diye tarif edilen Orta Çağ ve Orta Çağ'dan sonra tekrar başlayan Rönesans diye bir dönem var. Hepinizin bildiği gibi. Bu Antik Yunan'da Perikles dönemi aslında tüccar sınıfının kendini ilk kez yüceltip tarif ettiği, e, sorumluluk aldığı, hayatın rengini, akışını değiştirmek için adımlar attığı bir dönem. O dönemin muktediri ee, Rönesans'ta da aynısı <gülüyor> bir kez daha gerçekleşiyor aslında. Bu Orta Çağ'da yok olmaya yüz tutmuş bütün e, bilgi Antik Yunanlı'ndaki haline bakılarak yeniden üretiliyor aslında. Bunun üretildiği merkezler, işte öncelikle İtalya merkezli bir şey bu, bildiğiniz gibi. İtalya'dan sonra İspanya, Fransa, İngiltere gibi büyük ülkelere sıçrıyor aslında ilk emberyal hareketlerin oluşmasına neden olacak yapılanma ve birinci küreselleşme diye aslında bugün konuşulmaya başlayan şeye neden oluyor yani çok ciddi ticari hareket başlıyor. Tüccar sınıf ortaya çıkıyor. Bu sınıf ortaya çıkan artı değerin bir kısmını tıpkı Antik Yunanlı'da olduğu gibi sanata yöneltmek için sanatçılara dağıtıyor. Sanat üretimini teşvik ediyor. Burada da çok önemli isimlerle anılıyor bu dönem. İşte İngiltere'de 1. Elizabeth. Bu sırada İspanya'da 2. Philip. Fransa'da 14. lüyü var. 14. lüyün lakabı bile Güneş Kral. Yani aydınlıkların ve o bilginin Kaynağı olan insan olarak görülüyor kendisi. Dediğim gibi İngiltere'de birinci elizabeth var ve çok önemli şeyler var. Yazan, çizen, düşünen insanlar var. İşte bizi ilgilendiren İngiltere'de Shakespeare var. Christopher Marlowe var, Ben Johnson var, Thomas Kitt var. Yani çok önemli isimler var. <gülüyor> Fransa'da aynı şekilde, İspanya'da aynı şekilde. Yani Lopede Vega, Lopede Royale, Akarder, Ondolev, Arka gibi böyle çok önemli isimler var. Bunun hemen arkasından İpsen diye Norveçli bir yazar var. Onun yazdığı bir oyuna kadar bu Rönesans ve Rönesans etkisi yani eski büyük yapıtlara bakıp Antik Yunan'da üretilmiş büyük yapıtlara bakıp onlar değerinde, onlar ağırlığında şeyler yazabilme meselesi doluğuna ulaşıyor aslında bu dönemde Rönesans'ta. Bunun arkasından ilk defa modern çağın başlangıcı diye tarif edilen şeyin oluşmasından sonra Norveç'te bir adam, işte bu sözüme yettiğim bir oyun yazıyor. Nora oyunun bir bebek evi alt başlığında. Beyaz Anglo-Sakson bu Hristiyan kültürün içinde ilk defa bir kadın. Kocasına diyor ki, benden bu kadar bu evliliği taşıyamayacağım, senin kıçınan ekmeyi vuruyorum. Bu, bütün dramatik yazın tarihini değiştiren şey oluyor. Çünkü tarihte buraya kadar herhangi bir kadın henüz kocasına bunu söylememiş ve dillendirmemişti. Ta sene kadar. İpsan'dan sonra bütün dönem değişiyor ve aslında modernizm denen bütün bu çağdaş yazım hareketleri başlatan yeni şeye neden oluyor. Biz bu üç dönemi tiyatronun altın çağları olarak anıyoruz. Ve bu dönemler ne yazık ki bir takım muhtedirlerle anılıyor. İşte ne ismi o yüzden söylüyorum. Çünkü yapılan ve var edilen her şeye rağmen misli tiyatrocular bu Antik Yunan'daki Perikles'e, Rönesans'taki Elizabeth'e, Philly ve 14. Louis'e bu gibi isimlere aydınlanmacı despotlar ismini veriyoruz Çünkü kendi halklarına reva gördükleri yaşam biçimi tarzı, hiçbir sanatsal formla yumuşatılacak, kabul edilebilecek boyutlarda değil. Yani çok enteresan bir gelir dağılımında adaletsizlik, eşitsizlik, bilmem ne var. Hepimizin bildiği gibi ama buna rağmen toplumun işte bugün düdüklü tencere teorisiyle anlatılan, Amerikalıların düdüklü tencere teorisiyle anlatılan şeyler olarak kullanmışlar. Yani toplum bazen isyan edecek, patlayacak, toplumsal hareketlere neden olacak doygunluğa gelir. Burada arada bir hava kaçırıp rahatlatmak bir formun içinde tutmak ve inanç sistemleri içinde onları yönlendirmek gerekir. Ve bunun parçası haline gelir bir sürü şey. Hani din, kültürel birikim, entelektüel birikim, sanatsal yapılar ve formlar. Bu formları aslında bu çağlarda hep böyle bir şeyle yan yana, böyle bir dirsek teması içinde gittiğine tanık oluyoruz. Özellikle bu muktedirleri ve onlara niye aydınlanmacı despot dediğimizi Söyledikten ve bu üç dönemi belirledikten sonra biraz şeye yaklaşmamız gerekiyor şimdi. Asıl konuşacağımız şey. Yani İst Yunan komedyası neydi? Özür dilerim. Nasıl bir formdu? Ne biçimde karşımıza çıktı ve niye önemli olduğu düşünülüyor? Birkaç açıdan çok önemli. Bir tanesi komedya aynen Kaynağıyla ilgili kesin bilgiler söylenemeyen bir yalan. Çünkü bu sözünü ettiğimiz 5. yüzyıl aslında tragedyanın doğduğu dönem. Komedyanın başı ortası sonu olan hikayeler anlatmaya başladığı dönem. Komedya 5. yüzyıla kadar başı ortası sonu olan öyküler anlatmıyor. Tıpkı bizim geleneksel formlarda olduğu gibi bir girizgah, muhabere, fasıl... Ve son söz gibi çok belirgin bölümlere ayrılmış, az sonra onları da söyleyip tanımlayacağım sizin için. Ayrı ayrı birbirinden bağımsız parçalardan oluşuyor ve bu parçalar seyircinin ilgisini toplayıp izlenecek bir şey var etmek için oluşturulmuş bir giriş. Ondan sonra da taklitlerin, insanları güldürecek şakaların, edepsizliklerin yapıldığı bir formun içinde yürüyordu. Şimdi burada hemen sözünü etmemiz gereken aslında... Biraz yeraltı örgütü gibi çalışan bir grup var. Ben komediyi biraz bunlar üzerinden okuyorum. O yüzden biraz da farklı bulunur düşüncelerim bu nedenle. Mimus oyuncuları diye bir ekip var. Adı Mimus oyuncuları olan bir topluluk değil. Bu yani o yönde çalışma faaliyet gösteren insanlara söyleniyor. Bu 7. 8. 9. <gülüyor> yüzyıla kadar köklerini, izlerini bulabildiğimiz bir form. Hemen neye dayandırarak söylüyoruz bunu, ondan bahsedeyim. 8. 9. yüzyıldan kalma vazolar var. Filya vazoları denen vazolar. Bunlar işte Yunan toprağı denen şeyi oluşturan İtalya'da ve Yunanistan'ın Megara bölgesinde ele geçmiş, oradaki kazılar sonunda bulunmuş şeyler. Bunlar bu Diyanizos şenlikleri dışında da yapılan, Köleler arasındaki enerjiyi, motivasyonu, iş gücünü yükseltmek, kendi morallerini yükseltmek için yapıp uyguladıkları bir takım şenliklerin oyuncuları aslında. Çok belirgin özellikleri var. Çok abartılı falloslar. erkek cinsel organları takıyorlar ve onlarla dolaşıyorlar. Diğer insanlardan ayırt etmek çok kolay. Görüldükleri yerlerde insanları tedirgin eden kimseler, özellikle muktedirleri çok tedirgin ediyorlar çünkü... Sokağın kendi dilini kullanıyorlar. Hepsi sokağın kendi insanları. Yani köle sınıfından insanlar, köleler tarafından yapılan bir form. Ve bütün dertleri doğru ile yanlış arasındaki, aslında felsefenin de en sorunlu olduğu bölü orası, iyi ile kötünün doğru ile yanlışın arasındaki bölgede yaşıyor bunlar. Ve o bölgedeki bütün değerleri patlatma gücüne sahipler. Yani yerleşik, aldığı, ahlakçıysa, ahlakla ilgili... ...çok enteresan şeyler yapıp ahlaksızlaştırıyorlar onları. İnsanlar arası değerler ve yüceltilen inanç sistemleri üzerinden bir şeyin arasına girdiklerinde yine patlatıyorlar. Bütün yaptıkları oyun yapılarının içinde tanrılara kafa tutan, onlarla dalga geçen... ...bütün değerlerini yerle bir eden formlarda insanların karşısına çıkıyorlar. Bu... İnsanlar arasında da çok istenmemelerine ama çok talep edilmelerine bir yanıyla neden oluyor. Muktedirler tarafından çok tehlikeli bulunuyor ve sürekli yasaklanıyorlar aslında. Ee, örneğin elimizde bir bilgi var. Seneca diye Roma döneminden bir yazar var çok önemli. Ee, Seneca'nın Roma dönemini mesela Roma dönemini biraz biliyorsanız örneğin Roma'da ne ahlaksızlık olarak ad ee, Roma çok enteresan bir yer çünkü. Şehvet arzu, hedonizm çok yüceltilerek yaşanmış ve herhangi bir şey şiddet, evet şiddetin kendisi estetize edilmiş. Yani herhangi bir şeyin böyle bir toplumun böyle bir kültürün içinde ahlaksız olarak tarif edilmesi bir hafiflikle addedilmesi bir kaba sabalıkla suçlanması bugünkü bilgimizde çok anlayabileceğimiz bir şey değil. Acaba ne yapıyorlardı da ahlaksız bulunuyorlardı otorite açısından. Bunu bugün konuşamıyoruz fakat bütün zorlamalara, baskılara, nerede görülürseler öldürülmelerine rağmen yapıyorlar. Ve çok eski bir geleneğin taşıyıcısı bu insanlar. Benim inancıma göre büyük ihtimalle az önce Sura söylediği bu Dionysos dininden kaynaklı ritüelleri taşıyan ve iflah olmayanlar. Yani bir önceki inançtan vazgeçmeyenler aslında. Bizde de bugün yaşanan en şiddetli şeylerden biri. Örneğin Türklerin İslamlaşması'nda biliyorsunuz Horasan merkezlerden biri. Orta Asya'dan gelen Türklerin çoğu yola çıktıklarında Şamanist ama Horasan'da İslamlaşıyorlar. Ve öğrendikleri İslam aslında Alevi Bektaş'ı kültürü dediğimiz bugünkü kültür. Hani Hacı Bektaş Veli'nin doğru oralarda yetiştiği söyleniyor. Ama eski dinden vazgeçilemediği için yeni dinde bütün değerleri iç içe geçiştiriliyor. Dans, ibadetin içinde alkol kullanılabiliyor, vejda gelebilmek için başka uyarıcılar, sorun değil kullanılabiliyor falan gibi böyle kendi içinde bugünkü dini değerler ve yerleşik din algısıyla örtüşmeyen şeyler var aslında o kültürün içinde. Bu yüzden de dışlanıyor bugün otorite tarafından. tahminim buna benzer reddedilen, eski dinin kalıntılarını sürdüren, sürmesi için ısrar eden bir grup insandan bahsediyoruz. Bunların varlıkları hiç kaybolmuyor. Bu, bu Mimus oyuncuları geleneğini ben İtalya'daki Komedia de geleneğine bağlıyorum. Yani o form orada İtalyan Alt Tiyatrosu geleneği denen şeyi oluşturdu diye düşünüyorum. Yunanistan'da Mimus oyuncuları kaybolmuyor. Ee, yine Roma'da, Roma döneminde Senega'dan gelen bilgiyle söyleyebiliyoruz bunu. Ee, Roma döneminde de varlar. Roma'nın yıkılmasından sonra Hristiyanlığın kabulüyle birlikte Mimus oyuncuları Sürekli Hristiyanlığı aşağılayan, özellikle e, koca koca adamları kazanlara daldırıp çıkarıp e, vaktiz etmelerini, dere boylarında din adamları tarafından sulara çıkarılıp, e, sulara batırılıp çıkarılıp vaktiz edilmeleriyle alay eden, dalga geçen oyunlar oynuyorlar. Ta ki e, inanmayanlar çağırmağa, Hristiyanlar da Roma tarafından e, dışlanıp e, istenmeyen insan ilan edilene kadar öteki yeni dinin birdenbire sempatizanlar oluyorlar. O dini anlatacak, o dinin değerlerini insanlara insanlarla buluşturacak, oyunlar hazırlayıp pazar yerlerinde, meydanlarda ve sokaklarda gizli kapaklı kaçak ve bir yeraltı örgütü gibi tıpkı oynamaya başlıyorlar. Yani çok güçlü bir gelenekten bahsediyoruz aslında. İşte konya'da tam bu kaynaktan besleniyor. ve hep. Şununla sabıkalı, bugün de öyle diyor Komedya işte tragedi gibi değil efendim, bir hafiflik var. Bir ağzı bozukluk var, bir ahlaksız tarafı var bunun. Kaba saba bir tarafı var, güldürmek için her şeyi yapabiliyor. Hiçbir değere saygısı yok gibi. Bugün Çağdaş Tiyatro düşüncesinin bu kabalığa çok mesafeli ve iyi yaklaştığını söyleyebiliriz. O yüzden komedi bugün çok kıymetli ve çok değerli bir form olarak varlığını sürdürüyor. Yani O günkü değeriyle bugünkü değeri kıyaslandığında çok bambaşka yerlere gitti. Aslında bütün bu form ortaya çıktıktan sonra söylenen şey, Çağdaş Tiyatro düşüncesini var eden çok önemli ve en aklı başında adamlardan biri olan İngiliz Tiyatro organı Peter Brook, bu kabasabalık için şöyle bir önermede bulunuyor, ben de çok kullanıyorum aynısını. Pisliğin iyi gübre olduğunu biliyorsak fazla titizlenmenin alemi yok. Aslında komediye evet, sahiden bu mesafede yaklaşıp ilişkilenmemiz, bu mesafede yakınlaşıp dokunmamız gereken bir form. Tarih boyunca da böyle oldu. Yani reddedemeyeceğiniz bir şey var. Bu sözünü ettiğim iki şeyin arasına girip patlatma meselesi de aslında istenmemesiyle ilişkilendirilen en önemli şey. Çünkü 12 tanrılı bir sistem, yukarıda Zeus diye bir adam var ve saz arkadaşları var bunun. İşte Apollor gibi, Herakles gibi yani hepsinin görevi var, Poseidon gibi hepsinin bir görevi var. Biz fanilerin bir yanıyla ilgileniyorlar. Oradaki eksikliklerimizi, tuhaflıklarımızı ortadan kaldırmaya, bize yol göstermeye çalışıyorlar. Ama bu adamlar oradaki bütün değerler sistemine olaşağı edecek laflar söylüyorlar. Örneğin bugünün başlığı olan Kuşlar Oyunu, biraz oyunla ilgili konuşurken de az sonra bahsedeceğiz, değineceğiz diye düşünüyorum. Kuşlar Oyunu aslında yeryüzüyle cennet arasında bir başka yerde geçiyor. Aslında bugünün çağdaş düşüncesi arası, açısından Araf diyebileceğimiz bir yerde geçiyor. Ve Araf iyi bir yer değildir. Hani ne burada kalan ne öbür tarafa gidebilenlerin arada sıkışıp kaldığı bütün cezai eziyeti tamamladıktan sonra vaad edilen cennete gittikleri bir ara bölgedir ve çok sorumludur. Yani hiç kimseye iyi ve güler yüzlü bir şey için ilham vermemiştir araf. Fakat tarihte ilk kullanılışı Arap'ın ve çok komut. Hayal güçleri, dünyaları İran sistemin içine girip yok edecek kadar güçlü ve korkusuz. En önemli tarafı. Yani insanın ve insan canının... Hiçbir şey etmediği bir dönemde bu kadar güçlü, cesur, bu kadar şeyi göze alabilecek cesaretle nasıl oldukları da bugünkü bilgimizde çok açıklanamayacak bir durumda. Şey gibi sanki, hani insanlık tarihindeki bütün her şeyin yaşanıp defterlerin kapatıldığı bir daha da açılmadığı, sonra yeniden sıfırdan yazıldığı bir şeyden bahsediyor gibiyiz bu yönde. O yüzden çok tehlikeli bir alan. Yani atıp tutarken dediğim gibi çok zengin bir zenim veriyor insana. Her taraftan okunabilmesi, çoklu bakış açılarına olanaklanması açısından. Ama diğer taraftan bilgiyi yönlendirip, diğerleri yönlendirmek, oturtmak çok zor. Bütün bu geleneğin komedi dediğimiz, geleneğin taşıyıcısı ve var edicisi aslında bu Mimus oyuncuları. Bahsettiğimiz ahlaksız adamlar. Daha sonra komedi formları da başladığında, bütün komedi yapılarında aynı geleneğin sürdüğünü görüyoruz. Komedi oynayan oyuncular bu giriş bölümünü anlatmak için sahneye çıktıklarında tıpkı minis oyuncuları gibi kocaman falloslar takıyorlar. Bu abartılı erkek cinsel organı aynı zamanda bu doğa tanrılarından biri. Kendisinin de adı fallos. Kocaman bir cinsel organı var. Çok Anadolu bir tanrı görmüşsünüzdür her yerde heykellerini. Kendi boyunu aşan bir cinsel organı var. Kendisinin kocaman. Bu atatapınlarında en önemli tanrılardan biri. Çünkü işte Sınıflı bir toplum biliyorsunuz, antik binat toplumu da hemen onu da söyleyelim, onun üstünden girelim prangalarına. Ana hatlarıyla üçlü, dörtlü işleyen bir toplum, yerli sınıftan oluşan bir vatandaşlar topluluğu var, tüccarlardan oluşan ve Atina dışından gelen insanlar var. Vatandaşlar bütün mal, mülk ve varlıkla doğuya ve bunun doğuştan kazanılmış bir hak olduğuna inanıyor ve düşünüyorlar. Hemen alttaki sınıf Atina dışından gelip ticaret yapmak için buraya yerleşen ve vatandaşlara yakın haklara sahip e, insanlar. Onun altında da askerler ve köleler var. Bu yapının içindeki bu Fallos tanrısı Paryaların tanrısı yani kölelerin tanrısı aslında. Ötekiler Zeus'ta ve ...diğerleriyle alakalı ilgiliyken... ...bunlar işte bir önceki dinin renklerini hala taşıyan... ...ve onun üzerinden kendi dünyalarını kurup var eden insanlar. Ve bunun üzerinden yürüyor bütün değerler sistemi. Yani bir tarafta komün üretildiği şey gibi bakılırken... ...abartılı falloslar taşımaları... ...bir taraftan da bir geleneğin devamı. Yani sahneye eski anlatıcıların bir peşkirle çıkması... ...bir bastonla çıkması bir tane de kasketle bütün kimlikleri oynaması gibi. Ve Minus oyuncularından kaynağını ile ilgili böyle çok güçlü bir inanış var bu takılan falloslar Koralar genellikle falloslarla dolaşıyor ve her çıktıklarında seyirciden tepki alınıyor, gülünüyor. O abartı hem bir tanrının formuyla dalga geçmeyi içeriyor hem de o inancın yeni inançla yaşadığı karşıtlık üzerinden kurulan ...komik bir alan yaratıyor diye düşünüyor. İşte söylerken bile çok zor. Yani neyin komik olduğu, toplumların ne zaman neye güldüğü... ...çok belli değil. Yalnız hemen yine... ...bugün üzerinde konuşacağımız adamın yazdığı birkaç oyun... ...ve onun üzerinden birkaç şeyle gidersek... ...bu hafifliğin, sığlığın ya da kabalık diye edilen ...şeyin ne olduğu ile ilgili biraz... ...birlikte kafa patlatalım ve sonra da konuşalım istiyorum. Mesela Aristofanes dediğimiz yazar... Kendi çağının öncelikle bilinmesi gereken şey şu, kendi çağının bilginleri, düşünürleri ve filozofları arasında değerlendiriyor. Şöyle bir bakış açısı var, belki Oğuz da bahsetmiştir geçen hafta, geçen toplantıya katılanlar hatırlayabilirler. Yazabilenler tragedya yazdı, yazamayanlar felsefe yaptı diye bir görüş, o muğlaklar içinde <gülüyor> bir görüş var. Bu bizim numaramız değil, yani tiyatrocuların uydurduğu bir şey değil, felsefeciler arasında da çok konuşulmaya başladı. Ee, sahiden böyle. Fakat komedya yazarlarını bir türlü bu grubun içinde düşünmediler. Uzun süre yani çağdaş düşünce yaptı bunu bir de. Fakat döneme baktığımızda dönemin düşünürlerini ve filozoflarını sayan herkes Aristofanes ismini sayıyor. Yani adam kendi yaşadığı çağda düşünür ve filozof e, mertebesinde değerlendiriliyor ve ele alınıyor. 44 tane oyun yazmış. Başka tabletlerden edindiğimiz bilgiler bunlar. Bugüne sadece 11 tanesi kalmış. Karıştırmamak için küçük notlar aldım. Hemen söyleyeceğim. Kömür, kömürcüler diye bir oyunu var. Bu oyunda baştan sona şunu tartışıyor. Savaş kimin işine yarıyor? Biz savaşa gidiyoruz. Ölüyoruz. Topraklar kazanıyoruz. Kaybediyoruz. Yalnız birileri bu işten nemalanıyor. <gülüyor> bir yerde bir terslik var galiba diye bir soru soruyor. Bütün oyun bunu tartışıyor. Bir hafiflik var mı? Görünmüyor değil mi? Aklılar diye bir oyunu var. Bu oyun hemen Pericles'in arkasından gelen muktediri Kleon diye bir muktediri var. Onu yerden yere vurmak, hayata geçirmeye çalıştığı yeniliklerle alay etmek, halka ne kadar halka ne kadar kötü davrandığı ile ilgili şeyle meseleyle adamı yüzleştirmeye çalışan tipik bir lider eleştirisi. Baştan sona kadar yerden yere vurulduğu adam. Ee, Eşekler diye bir oyunu var. Adalet kimin eliyle dağıtılıyor ve adaleti bize ulaştıran kimler? bunla ilgili bir oyun. tamamen bunu inceliyor. Burada hakimlerin, savcıların ne kadar kepaze insanlar olduklarını, otoriteyle ilişki içindeki adaletin insanlara yalnızca ne verebileceğini ilişkinde çok sert şeyler söylüyor oyun. Komedi bu. Barış diye bir oyunu var. Tamamen barışın ve barış zamanlarının savunulduğu ve seyircide savaş dönemi dönemiyle ilgili bir farkındalık yaratma ve barışın her koşulda savunulması kendi elimizle öğrettiğimiz en, insan, en önemli insani değer olduğunu savunan bir oyun. Ee, Kuşlar diye bir oyunu var işte bugün üstünden konuşacağımız. Kuşlar da bir ütopya mı, distopya mı? Bugün karar verilemeyen, çoklu bakış açılarına, okumalara e, olarak veren çok enteresan ve çok başarılı bir oyun. Dizistirahat'a yine barışın konuşulduğu e, bir oyun ve Toplum dışı kabul edilen bir kadın üzerinden yapılan bir oyun. Kadınlar erkekleri savaştan soğutmak için cinsel pervize giriyorlar ve erkeklerle yapmıyorlar. Ve adamlara diyorlar ki barış gelmezse yapmayacağız, bitti bu işler, unutun diyorlar. Ve kadının adı Lizistrata, e, eh, askerleri terhis eden anlamına geliyormuş ismini bence de. Yani askerliği bitiren gibi değil. <gülüyor> kadın figürle karşı karşıyayız ve kadın yani kast dışı biri üzerinden bir oyun yazıyor. Tarihteki ilk, ilk kadınla ilgili meseleleri konuşan ve bir kadın ağzından toplumun nasıl çekilip, çekip çevrilebileceğine yönelen bir fantezi üzerinden kurulmuş ve tabi sürekli barışın altını çiziyor burada da. Bu üç tane oyunu tamamen barışla ilgili. listratadan sonra yaptığı Kurbağalar diye bir oyunu var. kurbağalarda tamamen kendi ülkesindeki yazarlık meselesini tartışıyor ve bunun üzerinden komik üretiyor. İki tane büyük yazar var, Ayskilos diye bir adam var, kendisinden önceki dönemin yazarı ve biraz gelenekçi Aristofanes Tamamen Ayskilos'un değerlerini ve yazarlık kalitesini yükseltiyor, kendi çağdaşı olan örgüdesi bu oyunda yerden yere vuruyor. Hafife alıyor, yazdığı tragedyalara burun kıvırıyor. İçinde kullandığı konuların muktedirlere hizmet ettiğini söylüyor. Tragediyanın halk için yazılması gereken bir şey olduğunu söylüyor. Tıpkı komediye gibi. Daha sonra Bulutlar diye bir oyunu var. Bu da çok tartışmalı bir oyun. Bu oyunda Yunan, Atina şehrindeki eğitim sisteminin ve modellemesinin ne olması gerektiğini tartışıyor. Ve Sokrates gibi bir bilgeye bütün eğitim sisteminin bırakılmış olmasını demokrasiyle çelişen yapı olarak değerlendiriyor ve eğitimin tek bir merkezden yürütülmemesi için çok ciddi bir müdahalede bulunuyor oyunda, yani bugün YÖK'le dalga geçen bir oyun yazsanız sizi tepe koyarlar Bu çok şiddetli bir şey yapıyor ve çağ eğitim sistemini sorguluyor, Sokrates kendi savunmasında baldıran içmeden önce benim öldürülmemi haklı kılan tek şey vardır, Aristofanes'in yazdığı oyundur. Ben yani, en, en önemli düşünürü bile izlediğinde böyleyse evet öldürsünler bizi. <gülüyor> bizi dedirtebiliyor. Hala bir hafiflik yok gördüğünüz gibi anlatım <gülüyor> şeyleri. Eee Tesmoforia diye bir oyunu var daha sonra. Burada da barış ve barışın ...değerleri yüceltiliyor. Sonra Kadınlar Parlamento'da diye çok güçlü bir oyun var, kadınlar meclisi olarak çevrildi Türkçe'ye. Kadınlar Parlamento'da da Atina Parlamentosu'nu kadınlar ele geçiriyor... ...ve adamların niye hayatı çekilmez bir şey haline getirdiklerini konuşup... ...hayatı daha güler yüzlü, daha eğlenceli bir yer haline getirmek için fantazilerini anlatıyorlar birbirlerine. Bu da insanlık tarihindeki ilk ve en önemli fantezilerden bir tanesi. Hala bir hafiflik yok gördüğünüz gibi anlattığım şeylerde. Ve Plutos diye bir oyunu var. Plutos da bir açıdan bizim için çok önemli. Sansür'ün kendini ilk belli ettiği bu kadar hafiflikten sonra müdahale ediliyor kendisine. Son oyun Plutos ve aslında eski Yunan komedyasının bittiği orta komedya dönemi dediğimiz, aslında bizim söyleşimizin biteceği yer orası Plutos'un sahnelendiği ve oynandığı dönem. Çünkü bundan sonra yeni orta komedya dönemi denen bir dönem başlıyor. Burada Paravasis diye komedyaların içinde bir bölüm var. Aslında hemen onu da söyleyeyim, öyle bağlayayım buraya. Bir komedya formuyla karşılaştığımız antik Yunan komedyasından bahsediyorum. Bu Plutos oyununa kadar yazılmış bütün yapılar Şöyle karşınıza çıkarlar. Bir prologos vardır, bir genel giriş. İki tane oyuncu çıkar sahneye, kocaman fabloslar takmış. Zemini, mekanı ve zamanı söylerler aslında. Yani konuşulan her şey onu anlatır. Şu anda işte Megara'dayız. Atina sarayı şey, Megara sarayının önü burası der. Çok konvansiyoneldir her şey. Söylediği yer ulu verir. Çünkü biliyorsunuz artık Yunan tiyatroları doğaya ve manzaraya bakarlar. Bir iskene binası, tiyatro binası yoktur önünde antik günah tiyatrolarının. Ya denizi görür ya da yukarıdan bir yerden kenti görür. Yani kent manzarasının içinde oynar aktör oyuncular ya da bir deniz manzarasının önünde oynadılar Bu prologosta yer neresi, anlatılacak hikaye ne, kimler konuşacak, karakterler kimler, seyirciye bunlar tanıtılır. Yani seyirci bir anda oyuna aşina edilir bir anlamıyla. ikinci bölümü paradostur. Burada koro sahneye girer. Bir giriş şarkısıyla girerler. Koroda da sözünü ettiğim falloslar takılıdır. komedyanın tipik özellikleri bunlar. Sahnede 24 kişiden oluşmuş o zaman korolar. 12'si sağ, 12'si sola yerleşir. seyirciyi giriş şarkısıyla bir girizgah yaparlarmış. Ve koronun girmesi için kullanılmış bu parados. Daha sonra agon bölümü gelir. Aslında bütün bugün Çağdaş Tiyatro düşüncesinin de kendini yapılandırdığı bölüm bu. Agon çatışma demek eski Yunanca'da. Birbirine zıp iki değerin temsilcilerinin sahneye çıkıp düşüncelerini tokuşturduğu yer. Yani iyi ile kötünün, muktedirle ezilenin, siyahla beyazın, kadınla erkeğin değerlerini temsil eden iki tane kimlik çıkar ve kendi düşüncelerini söyleyerek sahnede bir çatışma alanı. Bu Agon bölümü. Çatışma bittikten sonra işte en önemli bölüm, e, yazarın seyirciyle serbest biçimde konuştuğu, konuşma lüksünün olduğu bölüm. Bu bölüme paravas isteniyor. En önemli bölüm olduğu düşünülüyor komedyanın içinde. Burada oynanan oyun, oyuncuların oyuna yaklaşımı, sahnelenme biçimiyle falan hiç alakası yok. Yazar direkt seyirciye kendi düşüncelerini aktarıyor. Diyor ki Atıza şey, işte örneğin Kuşlar'daki... Parabasis çok etkili, niye böyle bir Ütopya'ya, niye yaşanacak yeni bir yere ihtiyaç duydular? Yunanistler artık niye yaşanacak bir yer değil, savaşlar insanları niye bu kadar yordu, savaşta en çok neden kadınlar zarar gördü, savaşta neden bu kadar çok erkek öldü, bunları konuşur, anlatır ve bir daha savaşmayınlar. Kısasını söyler aslında. Kuşlarda örneğin burası fantastik bir yer, böyle bir yer yok yaşayacağınız ve var olacağınız elinizdeki tek şans Atina, Atina'yı düzeltinler. Ee, burada az önce sözünü ettim, Plutos oyunu, işte bu sansürün kendini ilk belli etmeye başladığı ve gösterdiği oyun. Aristophanes'e çok ciddi baskı yapılır Cleon tarafından ve bu bölüm oyundan çıkartılır. Ve bundan sonra da içinde paravasiz olan yazarın direk seyirciyle konuştuğu bölüm var olmaz artık. Seyirciye bir hikaye anlatılır. Belli bir çevre ve atmosferin içinde anlatılır. Biz sana bir şeyler gösterdik anladığın kadar. Denir ve çekilir. Eskiden anlaması için altı çizilir. Aynı netlik ve düzlükte anlayabileceği biçimde yazar ağzından söylenir. Bu 11 oyun, yani 44 oyunun içinden elimizde kalan 11 oyunun başlıkları az önce tarif ettiğim tanımların hiçbirinde oyunu yuturuyorsunuz. Yani bunun içinde bir hafiflik bunun içinde bir kabasamalık, bunun içinde bir tuhaflık yok. Ama bu sözüne ettiğim varyaların, kölelerin kültürü olarak kabul edilen şey nedense muktedirlerin çok istemediği Bir de az önce hocanın başlattığı şeyin devamını söyleyeyim. Mesela bir bilgi daha var elimizde. Bu Diyoniz kent Diyonizası şenliklerinde aslında iki, iki tip toran var. Bir tanesi Sonbahar şenlikleri, Lenaya'da. Diğeri de Büyük Diyanizos Şenlikleri, Lenayalar Ocak-Şubat aylarında sonbaharın kışa devrildiği mevsim geçişlerinin en keskin olduğu dönemde. Şeyde, büyük Diyanizos Şenlikleri de Mart-Nisan bahar geçişlerinde oluyor, büyük mevsim dönüşümlerinin kesiştiği yerlerde oluyor. İşte burada hasat birlikte kaldırılıyor, tohum toprağa birlikte atılıyor, toplu halde serişiliyor toprakla birlikte kendi türlerini de döllediklerini ve türün devamı için yapılması gereken dini formun bu olduğu düşünülüyor. Böyle çok güçlü bir inanç sisteminin içinde ilerleyen bir şey. Burada çok önemli bir bilgi var elimizde. Şenliklerden birindeki tören anlatılıyor. Kölelerden biri kralın yerine oturtuluyor bir bünlüğüne. Bütün Kralın uyguladığı yasaları, kuralları, dinin uyguladığı bütün kuralları bir günlüğüne o içimizden seçtiğimiz köle kral kaldırıyor. Aslında kent talana, eğlenceye ve festivale açılıyor ve bütün gün yeniyor, içiliyor, yıkılıyor, yıkılıyor, her şey serbest. Ve aynı günün sonunda bu tahta, da, tahta oturtulan köle tanrılara kurban ediliyor. Yani bir günlük krallığın nedeni de çok daha. Ee, ve bunun üzerinden de aslında çok ciddi bir fotoğraf çekiliyor, insanlara bir şey söyleniyor. Yani tragediyada söylenen şeyle komedyada söylenen şeyin a, yol ayrımı burada. A, bir tanesinde deniyor ki e, muhtedil ol, ağırbaşlı ol, a, hak ettiğin şeyin ötesinde bir şey isteme, talep etme. A, çünkü Kral Olypus'un hikayesini biliyorsunuz, bakın bizim başımıza neler geliyor. Buna bakın, iprat alın, halinize şükredin, yaşayın deniyor. Bugünkü forma çok benziyor aslında anlayış ve yaklaşım biçimleri. Buna benzer bir yapının içinde gelişen, kendini var eden bir şeyden bahsediyoruz. Bölümleri bunlar. Bu bölümler içinde yapılanıyor komedya ve bunun üzerinden üretiliyor bütün şey. Fakat konular hep böyle. Örneğin tragedideki evrensel değerlerin hiçbirine dokunmuyorlar komediyada. Komedyada, komedyada evrensel, evrensel bir değer yok. Güncel ilgili Komedi yazarları. Aristofanes'in evrensel bir mekni yok. Tragedi formlarla kıyaslandığında ve bildiğimiz anlamda ilgilendiği her şey kendi toplumunun gündelik hayatı ile ilgili, yazarlık sorunuyla, eğitim sorunuyla, kadın haklarıyla, savaşla, barışın var edilmesiyle. Dolayısıyla e, Aristofanes'i yorumlamak ve Aristofanes'e fokuslanmak tragedi yazarlarından daha zor çünkü gündelik hayatın kendisiyle ile ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. İşte bütün kenti var eden bir köleler sınıfı, toprağa ekip biçen, inşaatlarda çalışan, suyu taşıyan bir sınıf var. Savaşlarda da kullanılıyorlar. Bütün onları kontrol eden hemen üstlerinde bir asker sınıfı var. Onun dışında, kent dışından gelmiş ve orada yaşama hakkı olan, mal mülk edinme hakkı olan tüccarlar var. Bir de bütün bu şeyin, hakların en üstünde oturan vatandaşlar denen sınıf var. Yalnız şöyle bir bilgi var örneğin elimizde. Atina'daki şey, yerleşik halk 160 bin kişiyken, yani bütün halkın 160 bin kişi olduğu düşünülüyor. Bunun 60 bininin bin kent içinde yaşadığı, kentin surları içinde yaşadığı, diğer 100 bin kişinin dışarıda yaşadığı düşünülüyor. Bu 100 bin kişi kesin göre. Çünkü onlar şehrin içinde, iş gücü dışında istenmeyen insanlar. Ee, yine bu 60 bin, Kişinin özgür erkek vatandaş olduğunu unutmamamız gerekiyor. Kadınlar yok bunun içinde. Kadınlar kast dışı hiçbir biçimde temsil edilmiyorlar. Hiçbir yerde. Ne günlük hayatın kendisinde, ne de kervin içinde. Ee, ve köleler ve asker sınıfı da birlikte yaklaşık 350 bin ila 500 bin olduğu düşünülüyor. Bütün e, Yunanlılar. Bu Mikele ile ilgili bir belgesel yapmıştık MTV'de, Mikele uygarlığı yok olmadan önce sayının 22.000 olduğu düşünülüyor ve tespit edilmiş. Çünkü bir seçim için bir yoklama yapmışlar, kölelerle muktedirler sayısının dengesi ne oldu diye yaklaşık 22.000 kişi çıkmış ve çok büyük bir depremle, Santorini depremiyle ortadan kalkmış bir uygarlığı, Mikele uygarlığı. O belgeselin içinde İzmit örnek veriliyordu. Aynı büyüklükte depremler hala devam ediyor, yine Böyle bir kültür ve uygarlık büyük bir deprem sonucunda yok olabilir çünkü İzmik'teki depremde de resmi rakama göre 17 bin kişinin öldürü söylendi ama biz biliyoruz ki o sayı 30 binlere yaklaştı galiba. Yani bu, bu, bu yana ile bakılırsa hani bütün bu kültürel değerin nasıl ortadan kalktığı ve niye var olmadığı ile ilgili ipuçları da var buralarda. Ee, bir şablon oluşturabilir mi kafanızda? Üstünde konuşabileceğimiz çok lafı uzatmadan. O zaman birkaç dedikoduyla devam edeyim, e, <gülüyor> hafifleteyim, aynen hafiflikte devam edeyim ya da öyle söyleyeyim. E, örneğin İskenderi'yle tarihçiler 365'e yakın komedi yazarı sayıyorlar belgelerde, biz bunların ne yazık ki 6 tanesi biliyoruz. Yani bugüne gelen, e, eseriyle bize gelen, üstünden okuyup bakıp konuşabileceğimiz insan sayısı 6 tane ne yazık ki. Bunlar işte Epikarmos var, Magnes var. Kratinos var, Krates var, Polis var ve Aristofanes var. Aristofanes dışındakilerin hiçbiri neredeyse yok Türkçe. Türkçe'ye kazandırılmadığında. Hangi nedenle, bir neden var mıydı hiçbir fikrim yok. Ama eski Yunanca'dan Türkçe'ye, eski Yunanca'dan İngilizce'ye, İngilizce'den Türkçe'ye gibi sorunları da olan bir alan aynı zamanda. O yüzden diyorum ki Formunu ne biçimde karşımıza çıktığını anlamak, anlatmak çok zor. Ee, birkaç başlık altında böyle Aristofanes'in ne yapmaya çalıştığı ile ilgili bilgi var elimizde. Onlardan bahsedeyim öyle biraz açarak. Ee, mesela sanatta demokratik olma anlayışının ilk sözcüsü bundan ilk bahseden insan Aristofanus. Sanatta bir ütopyadan. Kadın haklarından, demokratik ortam arayışından bahsetme cesareti olan ilk ölümlü. O kadar iddialı pozisyonu kendisinin. Tamamen kendi ülkesinin ve yurdumun sorunlarıyla, tamamen kendi ülkesinin insanların ve köle sınıfın, o yok sayılan sınıfın sorunlarıyla, daha iyi koşullarda yaşamaları ve daha iyi yaşam koşullarının var edilmesiyle ilgilenmiş, bunu çok belgeleyen şey var elimizde. Gülmeyi, eğlenmeyi ve eğlenceyi demokrasinin en etkili eğitim aracı olarak kabul edip söylemiş oyunlarında bu, bugün için bile çok büyük bir vizyon. Bugün bile bu vizyonu taşıyan insanlar tehlikeli ve garip karşılanabiliyor. Hiçbir zaman dalkabukluk da etmemiş. Ne kendi toplumundaki herhangi bir bireye ne de muhtedirlerden birisine hatta az önce saydığım gibi bütün Perikles'in kendisini de Perikles'ten sonra gelen muktediri de yerden yere vurmuş ve halka ettiği izniyetlerle yüzleştirecek bir zemin olarak kullanmış tiyatrosunu ve oyunlarını. Bütün oyunlarında en çok dalga geçilen, yerden yere vurulan, değersizleştiren, kimliksizleştirilen e, insanlar politikacılar, zorbalar, muktedirler, yargıçlar, askerler, tüccar sınıf, filozoflar... Ve Aslında bütün entelektüel birikimi yaratan sınıfı yerden yere vuran onlara içinden geldiğini söylediği köle sınıfın değerleriyle hiçbir ilişkileri olmadığı için o kas sisteminin var edicisi ve ortaya çıkarıcı unsurlarından biri olarak saldırıyor ve yerden yere vuruyor hepsini evet tarihte ilk sansüre uğrayan insan. Ve bir, bir şeyin daha, belki tarihte çok az e, karşılaştığımız şeylerden bir tanesi bu. Biraz Aristofanes'in elinde de gelişen bir şey. E, biçimin öze e, galip geldiği ya da biçimin e, özün önüne çıktığı formları da ilk var eden insan. Aristofanes ve Antik Yunan kültürü. Evet aslında böyle bir alanda atıp tutuyoruz ve aslında böyle bir alanın içinde var etmeye çalışıyoruz şeyleri. Eski Yunan komedyası ile ilgili düşünceleri, kaynağında böyle bir oyuncuları denen bir şey var. O sayeden yığınların sanatını, yığınların gülmecesini, yığınları güldüren bilgiyi taşıyor ve onun ileticisi. Ve dediğim gibi konuşmanın sayeden en sorunlu olduğu alanlardan biri. Bütün filozoflar Buradan Aristoteles'e gelip, Aristoteles üzerinden birkaç şey söylemek gerekiyor. Bütün filozoflar tragedi yapılarını çözmek, içinde anlatılanları bir daha söylemek, farkındalık yaratmak için bir sürü şey yapmışlarken bu komedyalara pek dokunmuyorlar bu hafiflik yüzünden. İşte bu hafiflik içinden bugünkü Çağdaş Diablo düşüncesinin çok içinden çıkamadığı bir hafiflik çünkü ortada bir hafiflik yok. Hafif addeleyecek bir şey yok. Sadece... Toplumun enerjisini motive edecek, toplumun enerjisini bir başka şeye dönüştürecek çok güçlü şeylerin söylendiği yapılar var karşımızda. Ee, İsa'dan önce 4. yüzyıldan kalmış. Yani bugün bu güçte yapıtlar yazılmıyor. Bugün bu güçte eserler verilmiyor artık. Ee, Tabi bir şey var, fantazi var. Bu fantazilerden en güçlüsü Umberto Eco'nun fantazisi, Gül'ün adı üzerinden yapıyor bu fantaziyi. Kitabı okuyanlar bilir. Orada... ...kilisenin yasakladığı ve bilgisinin insanlara ulaşmasını istemediği bir kitap var, romanın baş kahramanı. Okuyan var mı? Hatırlıyor musunuz hikayeyi evet. biraz? Film, film, evet, film var, <gülüyor> filmden de hatırlayacaksınızdır. A Herkes kitaptaki bilginin peşinde. <gülüyor> e kitap lanetli bir kitap. A Kitabı eline geçirip <gülüyor> okumaya başlayan bir süre sonra ölüyor sonra o kitap üzerinden çok güzel bir fantezi var. Eko'nun kurduğu kitabın kendisi komple bütün sayfaları şeyle zehirlenmiş. Arsenik'le kitabı okuyanın parmağını yalayıp sayfa çevireceği fantezisi üzerinden giden bir şey. Kitaba dokunan ve oradaki bilgiyi bir kez alan bir başkasını aktaramayacak duruma geliyor. Sağlık nedenleriyle ve ölüyor Arsenik zehirlenmesinden. Bu kadar korkulan bir kitap. Eko'nun fantezi şu, tarihçilerin de en çok saptayıp üstünde konuşup eğlendiği şey aslında bu. Aristoteles politika diye bir şey yazıyor, politika diye bir şey yazıyor biliyorsunuz. Bir de Komedia diye bir şey yazdığı söyleniyor. Bu romayla ortadan kaldırılan kitap, komedia. İstenmiyorlar yani bir nedenle politika ile, poetikada anlatılan bilginin bir sonraki kuşağa gitmesi, bulaşması engellenmiyor ama nedense bu hafifliklerin anlatıldığı, hafifliklerin nasıl yapıldığı, sisteminin çözüldüğü yapıtın bir sonraki kuşağa, Aktarılması engelleniyor muhtedirler tarafından ve o bütün fanteziyi bunun üzerinden kuruyor. Ee, ve o dünyanın içinde sahiden kitabı bulan, şifrelerini, orada anlatımlarını çözmeye çalışan herkes de kendi sonunu hazırlıyor. Okuma sevdası ve e, kitabın içindeki arsenik yüzünden. Yani komedi tarih boyunca çok korkulan. Ee, aslında özünü bu antik Yunan'daki hafiflik ve sıralık yüzünden. yani. Eğitim sistemini eleştirmesi, muhtedirlere istediğini istediği gibi söylemesi, dini eleştirmesi, bütün yerleşik ahlak yargılarının anlık ve başka okumalarla başka türlü hale gelebileceğini söylemesi. Yani ayağımızın altında hiçbir zaman sağlam bir zemin yok, hep sallantı var ama bilgiyle donandıkça etrafımıza bakıp ortaklaşa yaşam kültürü geliştirdikçe... Başka yerlerden okumalar yapıp hayatı renklendirdikçe sağlamlaşacak bir zemin var demeleri niye ise bu insanları hafif çok istemeyen toplum dışı kimlikler olarak kodlayıp varlıklarını sürdürmelerinde neden oluyor. Tabi korkunç bir şey var elimizde korkunç bir bilgi var şeyle ilgili komedya ile ilgili tabi değişen inanılmaz bir yolculuğu var komedyanın bundan sonra yani bu ilk komedya dönemi bittikten orta komedya dan sonra Roma Roma'dan sonra bir sözünü ettim. ortaçağ karanlığında süren tamamen bu geleneği biçimi. Yani ortada bir metin, teks yok. Konuşulacak başlıklar var. Oyuncular çok donanımlı insanlar. Çok teşekkür ederim pazar yerlerinde meydanlarda ortaya çıkıp söylenmesi gerekenleri söyleyip insanları güldürüp hayata devam edecek enerjiyi var ettikten sonra tekrar dağılıyorlar. Bir yer altı örgütü gibi çalışıyorlar ve aslında bütün batılı Anglo-Saksono-Hristiyan kültürün geleneksel tiyatro formunu oluşturuyor bu insanlar. Bugün açısından baktığımızda çağdaş tiyatro düşüncesi komi ve komediyi birkaç şey üzerinden ...değerlendiriyor. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Mesela komin üç tane biçimi var bildiğim. Bunun bir tanesine biz hareket komik'i diyoruz, diğerine durum komik'i diyoruz, diğerine karakter komik'i diyoruz. Bunun dışında, bunlar dışında bir kalıp yok üzerinden komik üretilen. Ve bu kalıbın üçü de bu eski Yunan komedisinden. Yani bugün hala aynı kalıpları kullanarak komik üretiyoruz. Bugün Hala aynı kalıplar üzerinden gülmece üretiyoruz. Böyle kabaca bahsetmek gerekirse mesela hareket komiği beklenmeyen şeylerin olmasına gülünen bir komik. İçinde sürprizler var, uyaklı kafiyeli konuşmalar var üzerinden komik yaratılan, ne hatla 35'e bakla falan gibi yani bizim deneneksel formlar da çok. Karşılaştığımız söz oyunları üzerinden komik üreten bir şey var. <gülüyor> tekrarlar var, tekrarlar üzerinden komik üreten şeyler var. Bizim büyüyen çığ diye yani ufak bir şeyin kocaman, bambaşka bir şeye neden olması gibi etkiler var. Bugün çağdaş formlarda işte kelebek etkisi falan diye konuşulan şeyin bütün kaynağı aslında buralarda ve komik için var. Bugün yapılış biçimiyle çok komik değil. Çok sadece şeylere dokunmak için de konuşulup üzerinden düşünce üretiliyor ama bu Komik formlarından ve komik üretme biçimlerinden biri aslında. Ee, bizde örnekleri var işte Turgut Özaklı'nın Sarıpınar 14'ü gibi. İşte çağdaş Turcude ta kelebek etkisine kadar e, gücünü ve şeklini, şemalini koruyan bir form var. Anlattığım şeylerde hala bir hafiflik yok bir daha dikkatinizi çekiyorum. Ee, durum komiği diye bir şey var. Bu sözünü ettiğimiz ikinci form. Burada karakterlerin kendileri komik falan değil içine düştükleri durumlar komik. Bu, bu en iyi anlatan örnek belki çağdaş içinde için de Pembe Pantel olabilir. Hani o müfettiş Külüze kendisi de komik bir adamdır ama daha içine düşülen durumlara gürülür. Daha karakterin kendi başına gürülünecek bir tarafı yoktur. Ee, Gogol'un müfettişi öyledir biraz. Chow'un ee, oyunları öyledir biraz. Karakter komiği var. Bu aslında seyircinin kendine en yakın bulduğu düşünülen komik cinsi. işte. Cimri gibi, seyircinin kendinden bir şeyler bulduğu bir alan, Moller'in cimrisi gibi bir şey. Bir önemli şey daha var, bu komedyanın işleyişi, gelişimi ve yapılış biçimine baktığımızda çok güzel bir şablon veriyor. Mesela ülkede toplumsal yapı ya da yaşama düzeni bozulmaya başladıysa durum komiği daha çok yazılıyor. Yani insanlar niye bu yapıyla uyum sağlayamıyor, bu yapı insanları ne tür tuhaflıkları içine sürüyor, İkiyoyu tartışacak durum komedileri yazılıyor. Otoritenin e, sert olduğu zamanlarda ne yazık ki komedi en parlak dönemde birleşiyor. Yani muktedirler zorbalığını arttırdığında komediye doğruğuna ulaşıyor. Gülünecek malzemeyi genişletiyor, çoğaltıyor ve en çok tercih edilen form haline geliyor. Aslında. E, tersi olduğunda da e, yani toplumda refah düzeyi yükseldiğinde gelir dağılımı Burada bir denge oluştuğunda aydınlanma hareketi ile ilgili hareketler, insanların varoluş, nedenlerini, gerekçelerini renklendirip çoğalttığında da bizim psikolojik komedi dediğimiz yapının yazılı çoğaldığını görüyoruz. Burada bir şey üzerinden böyle bir resim çekip toparlayayım mı? Çok mu zaman kullandım? Böyle bir saatte soru cevap yapsak değil mi? Aslında üç başlık altında topluyoruz bütün teatral formları biz. İşte bunlardan bir tanesi tragedya, diğeri dram, diğeri de komedya. Komedya, bütün çağdaş tiyatro düşünceleri, düşünürleri açısından, dramdan önce gelmesine rağmen bu hafiflik ve tuhaflık, kabalık yüzünden hep üçüncü sırada zikredildi. Yani sıra hiçbir kitapta tragedya, komedya, dram olarak gitmez. Aslında tarihsel diziliş ve ortaya çıkış sırası budur. Ama bu hatifliği nedeniyle hep sonunda sayılır. Bir de komedya var denir dramatik formların içinde. Şimdi tragediya için Oğuz'un işte değiştirmeyeyim ama çok kaba bir şablon söyleyeceğim. Çıkışında mesela dinsel temalar var ve mutlaka içinde korkulacak bir şey var tragedi. Yani yaparsan başına korkunç bir şey gelir denen dinsel temalar var içinde. Ee, Yer-zaman-olay birlikteliği gözeten üç birlik kuralı dediğimiz, bugün de hala çok en çok kullanılan yapı var. Genellikle üst düzeydeki insanların hikayeleri anlatılıyor, ben onlara bokunda boncuk olanlar diyorum. <gülüyor> ee, ve bunlar arasındaki çatışmayla ilgileniyor. Yalnızca onun dışında sözünü ettiğimiz, o deminden beri konuştuğumuz köleler, kadınlar, asker sınav falan bunların hikayeleri asla yok burada. Ee, Kahramanlar her biçimde kaderlerine razı ve çok kaderci hepsi. ve kahramanlar kendi sonlarını bilerek ilerliyor ve son gerçekleşiyor. Yani hiçbir şey o sonun olmasını durduramıyor, engelleyemiyor, körü körüne ona doğru gidiyorlar. Umut yok, bu çok önemli. Tragedia formlarının hiçbirinde bütün çağdaş okumalarımıza rağmen bulamıyoruz. Umut yok, yani o olacak. Kalın yazısı ve kader diye bir şeyle ilintili çünkü. Onun da önünde sonunda gerçekleşeceği inancı çok güçlü, o yüzden de içinde umut yok. Ee, seyirci kahramanla bütünleşiyor burada. Böyle bir algı var. düşünüyor kendini, onun yerine koyuyor. <gülüyor> onun başına gelenler, ''Aman benim başıma gelmesin'' gibi bir mesafe koyuyor. Ya da ''Ah iyi ki benim başıma gelmedi diyor. Ee, bu yanıyla aslında bir çeşit yakın bakış açısı sağlıyor bu. Ee, ve çok belirgin bir özellik var. Eser isimleri hep özel isim işte. Oedipus, Antigone, Elektra gibi ya da hani Rönesans'ta yazılanlara bakarsak Hamlet, Krallir, Macbeth gibi. Ve özel isimler üzerinden gidiyor. Yani çok tipik. Bakınca nasıl ayırırız meselesini bunlarla çözebiliriz. Daha sonra işte Shakespeare ile başlayan bizim dram dediğimiz şey var. Bu Rönesans döneminde ortaya çıkan ve antik Yunanlı olmayan bir form şey aslında birinci Elizabeth döneminde ortaya çıkıyor tür böyle net trageden ne ekomedi ikisinin arasında bir şey ve kabaca bu ikisinin karışımı kahramanları burada kadere baş kaldırırken kaderi sorgularken kader diye dayatılan şeyle kavga ederken görüyoruz bu yanıyla kadere baş kaldıran tragediyadaki formun dışında kadere başka bir gözle bakan değiştirilebilir bir şey olduğunu düşünen kimlikler ve kahramanlar ortaya çıkıyor. <gülüyor> ve en belirgin özelliği umut var. Burada. Yani karanlığın ucunda bir ışık var. Gidersek ışığa çıkabiliriz gibi bir yapı üzerinden oluşuyor. Bunun Shakespeare'in e ortaya çıkmasının ben yine aynı kendi bakış açımdan yaklaşık tarif ettiğim şey bu Shakespeare bir halk ozanı biliyorsunuz. Kendi döneminde Yaşayan çok güçlü kalemler var ve çok ciddi bir rekabet var aralığında. Kendisi dışındaki herkes bir üniversiteyle ilişkilendirilip anlatılıyor ve onlara University bits deniyor. Thomas Kit, John Lyle, Christopher Marlowe ve Ben Janssen gibi adamların hepsi kendi çağrılaşları ve o dönemin büyük yazarları. Shakespeare kadar büyük yazarlar aslında. Çok başka formlar denemişler ama hep Shakespeare'in gösterdiği formları yazmışlardır bir yanıyla. bu biraz halk tiyatrosunun geleneğinden kopmaması ve halk ozanı olmasından kaynaklanıyor bence. Biliyorsunuz Shakespeare aslında bir tane kalıp biliyor. Ne diyebiliriz o kalıba? Bizim Fa'ilatun, Fa'ilatun, Fa'ilatun gibi bir kalıp o. Blank verse denen bir koşup yazı biçimi aslında. Yambit diye bir ritimle söylenip okunabiliyor. O ritim Antik Yunanlı'daki metinler içinde kullanılan bir ritim. Bütün kaynağını oradan alıyor ve Shakespeare'in bütün büyüklüğü burada. Bir tane yapı ve bir tane yazım biçimi biliyor. Yalnız... Bunun üzerinden trajedide yazılıyor, komedide yazabiliyor, da yazabiliyor. Yerlerinden ayıran ve büyük kılan tarafı bu ve çok ciddi bir geleneğin temsilcisi. Tıpkı antik Yunan gibi pat diye yazar seyirciyle konuşuyor. Hiç yapması beklenmeyen bir şeyi iyi yaparken buluyoruz. Neyse çok uzatmayayım şey <gülüyor> kendi alanımızda kalmaya çalışın. <gülüyor> Komediye burada kendi çıkışında tamamen eğlence ve eğlenceye bağlı enerjinin olduğu bir şeyden yapılır. Onun dışında hiçbir dayanam yok. Şenli'nin, festivalin parçası olma eğiliminde hatta yaratanı olma eğiliminde. Yani çıkar sokağa bir şeyler yapmaya başlarsa şenliğe dönüşebilir, festivale dönüşebilir kaygısı var ve merkezinde hep bir eğlence var. Eğlenme kaygısı ile yapılır. Yani dünyayı düşünmek, o sözünü ettiğim hafif olmayan başlıklarla, Dünyayı tartışılan bir yer haline getirmeye çalışmıyorlar yapım için. Dünyayı daha eğlenceli bir yer haline getirmeye de etkiliyorlar. Seyirci kahramanla asla özdeşleşmiyor tragediyadaki ya da dramdaki gibi. Bir uzak bakış açısı oluşturuyor ve özdeşleşme istenmiyor. Yalnız bunu biraz açmak lazım çünkü şöyle bir şey var. Yani Tragedyanın bu en kaba, en tuhaf şeyinde mesela şöyle yapılar çıkıyor karşımıza. 70'li yaşlarında bir adam genç bir kadınla evlenmiş kadın adamı boynuzluyor. Fakat adam 70'li yaşlarında olmasına rağmen yine kendisinden 30-40 yaş küçük bir kadına ilgi duyuyor. Bununla ilgili düşünceler var kafasında. Şimdi burada söylenen şey şu aşağıya. Yani özdeşlik kurmuyor ama ben senin de biliyorum 60 yaşında olmasına rağmen 20 yaşındaki genç kızlarla ilgili bir şeyler geçiyor aklında. <gülüyor> Sen 70 yaşında bir kadınsın ama geniş omuzlu 20'li yaşlarında bir delikanlı gördüğünde aslında içinde başka şeyler oluyor. Kafandan da ne geçtiğini biliyorum diyor. Niye? Ee, i̇nsanın kendiyle baş başa kaldığı anlarda e, ve tamamen kendine özel alanı ile ilgili bir defa bile yapma olasılığı bulunabilen bir şey üzerinden oluşturuyor bunu. Ve burada özdeşleşmenin, ay ben de öyleydim demenin olasılığı yok zaten. Yani orada uzaklaşıp kendi durumunuza gülüyorsunuz bir yanıyla. Bu çok kullanılan bir form ve çok karşılaştığımız bir yapı komedyanın. Ee, burada bu uzak bakış açısı diye tarif ediyoruz biz bunu. Ee, burada da eser isimleri çok belirgin cins isimleri yani asla şeydeki gibi tragededeki gibi özel isimler üzerinden gitmez. İşte Zora Kitabit, Cimri, Hırçın Kız, Kömürcüler, Kuşlar falan gibi cins isimler üzerinden gider. Şimdi bu üç tür tanımını da ve Komi'nin neler üzerinden kendini yapılandırdığınızda söyledikten sonra aslında sosyal bilimlerin çok ilgilendiği bir şeyle böyle e, ikisini ayıracak şeyi, ayrımı yapmayı deneyeceğim. Bunun üzerinden yapıyorum. Aslında örgütçülükte de çok kullanılan bir şey vardır, tarif var. Yani eyleme vurmak ve eyleme geçmek. İki başlık altında toplanır. E, eyleme vurmak, İdealize edilmiş bir değeri yüceltip onunla ilgili farkındalığı arttırmak ve onunla ilgili sorunları konuşmak üzerinden yapılandırır kendini. Dikkat ederseniz bütün tragedi ve dram formları bunun üzerinden giderler. Yani bugünküyle ile buluşturmaya çalışırsak şunu söylemeye çalışıyorum. Bireyin etkileşim içinde ve onun içinde var olduğu bir çevre var ve bu çevre bugün çok ciddi tehdit altında. Ne ile ilgili? İşte sanayileşme. Bizim tüketim alışkanlıklarımız, şu bu bilmem ne üzere bu bir şekliyle çevre ve çevreye bağlı yerler yüceltilir. Ve bu sorunun bir an önce azaltılması, ortadan kaldırılması için bir takım programlar oluşturulması ile ilgili farkındalık yaratır. Buna biz eyleme vurmak diyoruz sosyal bilimlerde. Bu eyleme vurma meselesi sözünü ettiğim sınırlarda gerçekleşiyor ve Farkındaysınız, muktedirler, yöneticiler en çok bunları istiyor. Yani bir şey yapın da farkındalık artsın böyle insanları sokaklara dökmeyin diyorlar. Diğeri eyleme geçmek, sokağa çıkmakla ilgili bir şey. Yani en son yaşanan örneği Paris'teki öğrenci olayları. Hatırlıyor musunuz? Yani Avrupa merkezindeki refah toplumlarından birinde öğrenciler sokağa çıktılar. Önce Sorbon'u kuşatıp, Barikatın içine aldılar ve orayı bir kurtarılmış bölge haline getirdiler. Sonra da sokak sokak işgal başladı. Arabaları yakarak. <gülüyor> yakarak. Yani bütün eğitim sisteminin onlara sağladığı fırsatlara, eğitimin düzeyine, içinde yaşadıkları batılı Hristiyan, Anglo-Sakson kültürün bütün değerlerine sahip olmalarına rağmen bütün o değerleri yok sayıp hiç istenmeyen şeyler yaptılar. İşte bu eyleme geçmek. Şimdi bizim ayrımımızda, benim ayrımımda biraz kavga da çıkartan bir ayrım bu. İstanbul'da bizim kendi aramızda yaptığımız toplantılarda çok arzaya neden oluyor. Tragedia ile dramı bu kadar keskin bir yere oturtamazsın gibi bir görüş var. Ben buradan oturtup atıp tutuyorum ve eğlenceli bir zemin veriyor aslında. Gerçekten çok eğlenceli bir zemin veriyor. Çünkü trage bir grup insana tragediyi izletip sokağa dökemez. Bir grup insana çağdaş dramatik yapılardan birinde söylenenleri söyleyip anlatıp en iyi örnekleriyle buluşturup sokağa dökemezsiniz. Tarihinizde yok. Yani dünyanın en iyi dramatik yapılarını kuran, en anarşist dramatik yapılarını kuran insanlar da işte Brecht gibi, Piskator gibi böyle tiyatroyu güçlü Marksist toplumcu şeyler için araç olarak kullanmayı seçen tiyatro adamlarının elinde bile kitleleri sokağa döken bir şeye dönüşemedi tiyatro. Fakat komediye dönüştü. De öyleydi. Sokaktaki enerjiyi örgüt değil, bir yere taşıyordu. Sokaktaki enerjinin e, itici gücünü, yangınını, ateşini toplumsal hayatın içine sokuyordu ve bu yüzden istenmiyordu. Ve bu yüzden hafiflikti yapılan. Bu yüzden e, bütün değerlerle çelişiyordu, bilinen algılama biçimleriyle çelişiyordu, yerleşik algıyla kavga ediyordu, yerleşik dünya görüşüyle, muktedirlerin talepleriyle çelişiyordu. Ve bu yüzden istenmeyen Sürekli kas dışında tutulan, ağzı bozuk, küfürbaz, kaba saba, işte hafif, sığlık, bilmem ne falan diye tarih edilen bir sınırda tutuluyordu. Çünkü çok güçlü bir yanı var, eyleme geçme özelliği var. Anında bir şeyi eyleme dönüştürme özelliği var. Yani bildiğimiz değerlerle anlatmak çok zor. Yani toplumun kendi yaşam kültürüyle ilgili çok az şey bildiğimiz için. Yani şöyle şunun, nahonum, bak yakıyoruz ortadan kalkacak değil, gidip yakılıp etrafında dans edilen, eğlenilen bir şeyden bahsediyoruz, bir formdan bahsediyoruz. Şimdi Hıdrellez, ben İzmirliyim, Hıdrellez İzmir'de sahiden bayram gibi kutlanır, ve sabaha kadar polis, kolluk güçleri, herkes ayaktadır, yani şehri çok tedirgin eden bir gündür Bir an önce bitmesi, ateşlerin sönmesi, milletlerin ellerine tıkılıp, sakin, ...kontrol edilebilir bir hale gelmesi gerekir. Bu tabi ki bugünkü yapılar için çok sorumlu bir şey ve çok istenmeyen bir şey. O yüzden bu tarihin en eski muktedirlerle yönetici sınıfla uğraşan formlarından bir tanesi komedya. Bu yanıyla bu sosyal bilimlerinde eyleme vurma ve eyleme geçme kavramlarının içinde... ...tarif edilebilen, konuşulabilen bir şey. O yüzden dediğim gibi başımdan beri hep aynı şeyi söylüyorum bıktınız duymaktan, tarifi çok zor ama üstünde konuşulacak zemin bu. Yani İsa'dan önce 5. yüzyıldayız, 60 bin nüfuslu bir yerden bahsediyoruz, burada yaşayan insanların var ettikleri bir yaşam kültüründen, gülme formlarından, komik üretme formlarından bahsediyoruz. Ve aradan geçen 2500 yıllık zamana rağmen aynı formları kullanıyoruz, aynı formlar üzerinden komik üretiyoruz ve komikyi aynı biçimde yazıp oynamaya çalışıyoruz hala. E, bu yanıyla bize çok ilham veren bir zemin. Ve bu zemin dediğim gibi hala kabalık, hafiflik ve pislikle damgalı ama başta söylediğimi bir kez daha söyleyip toparlayayım. Peter Brown'un söylediği lafı pisliğin iyi gübre olduğunu biliyorsak fazla titizlenmenin aleyhi yok. Komedi hepimizin ihtiyaç duyduğu günün en zor koşullarını bile eğlenceli hale getirebilecek, içinde yaşadığımız sıkıntılı bir dönemden bir süreliğine bile uzaklaşma lüksünü bize verip sağlayabilen hala çok güçlü ve işte bizim paryaların, kölelerin uydurduğu bir eğlence biçimi. Kaba, evet kaba, pislik çok pis, sığ acayip sığ ama her şeyi konuşabiliyoruz içinde hiç sorun değil. Böyle bir eğlenceli zemin. İsterseniz burada toparlayalım. Yani üstünden böyle biraz soru-cevapla da gidebiliriz. Ee, serbest konuşma evresine de geçebiliriz herhalde. İş ablam oluştu mu Saygan? Hani neyi içinde konuşuyoruz, neyi var etmeye çalışıyoruz, bu neyi içinde yapılandı? Tabii tabii. Şey. Şimdi e, Aristofanes tanıştıyım. Bugüne kadar gelen e, bazı değişmeyen şeyler var. İlk örneğim şu anlar sizsiniz. Şimdi komediye ya da gülmeciye destendiği e, ara kaynaklar var. E, Aristofanes belki bunları ilk kullanan insanlardan bir tanesi kullanan kişi. Birincisi e, insanın kusurları, yani komediye ya da gülmeciye insanın kusurlarından yararlanıyor. İkincisi insanın zaafları. Paraya olan düşkünlüğü, kadına olan düşkünlüğü, cinselliğe olan düşkünlüğü, ülkulara olan düşkünlüğü, yani hırslarından yaramış. Bir başkası cinsellik, ki aritofalik bunun en çok kullanılardan biri. Bir başkası ise politika, yani siyaset. Yine aritofalik kullanmış ve bugün hala kullanmaktadır. Yani dört tane beslenme kaynağı var, benim için Bunların hepsini kullanmış ve ondan sonra gelenler de bu e, söylediğim beslenme kaynaklarını kullanmaya devam etmişler ve hala da kullanıyorlar. Gerçekten bugün bir tanesini kaybetmek zorundayız ama bunlar eminim müsait sonra tekrar kullanmaya başlanacak. İnsanlık ve politika. Evet. Onları kaybettik biz, e, kaybettiriyor. Tariğe e, geriye günümüzü daha üretirken. Doğuşma tüyatta yaptığımız için seyirciden doğrudan bazı şeyler alabiliyoruz. Eskiden. E, cinsel gönderme yaptığınızda mizah yani dolaşılma olarak e, gülünç bir komik bir şey yapmaya kalktığınızda eğer cinsellik varsa seyirci kahkahalar içinde gülüyor, e, gülüyordu ya da politik bir gönderme yaptığınızda seyirci kahkahaları e, atarken şimdi kesinlikle kesinlikle bunları anında tepki göstermekte. Yani ne yazık ki seyircinin değerleri de değişmeye başladı. Burada belki şu açık, e, açıklamayı da yapmak e, gerekiyor yok. Şimdi kahkaha Toplumsal olan, toplumsal olmayana verdiği cezadır ve toplumsal olan her dönemde değişebiliyor. Yani Akratofanın yaşadığı dönemde toplumsal olan değerler, yani toplumun genelinin birisi değerler farklıyken Roma'da değişebiliyor, Orta Çağ'da daha farklı oluyor, Rönesans'ta daha farklı ve bugün daha farklı hatta 10 yıl önceki toplumsal değerlerimizle bugünkü toplumsal değerlerimiz arasında bile farklılıklar olabiliyor. Bu yüzden bizim görgümüz şeyler her dönemde değişebiliyor. Birkaç şey daha toparlayın isterseniz, komiğin formları diye karşımıza çıkan iki tane de var, yani bu durum komi hareket komi ve karakter komiyi dışında bir de komiğin üretildiği formlar var, bu iki başlıkta toplanıyor bunlarda, bir tanesini nükle diyoruz, video olarak kullanılıyor şeyde terminolojide, diğeri de humor olarak kullanılıyor. Nükte, işte bir kişinin anlattıklarına gülünüyor burada. Shakespeare'in soytarıları, bizim kültürümüzde Nasrettin Hoca, İncil'i Çavuş, bektaşi gibi. Hani bir kimlik üzerinden yapılan şakalardan bahsediyoruz. Karagöz'de acıvat gibi. Karagöz'de acıvat gibi. Humor var. Humor'da da kişinin kendisine gülünüyor. Yani gülmenin merkezi bizzat kimliğin kendisi ve kusurları oluyor. Karakterler burada kendi komikliklerinin farkında değiller ve... Birkaç örnek söylemek gerekirse işte skape'nin dolapları falan buna örnek olarak verilebiliyor. Bir genel katman veriyor aslında çağdaş tiyatro düşüncesi. Ee, mesela komik bir şeyin komik olması için öncelikle e, gerçeğin kabul ettirilmesi gerekiyor. Yani oyunda gerçek zeminin ne olduğunu söyleyemezseniz asla komik üretemiyorsunuz üzerinden. Ee, odak çarpıtmaları üzerinden... ...komik gerçek yaşıyor bazen ve bunun için de gerçeğin kabul ettirilmesi gerekiyor. Komik bir olay mutlaka komik şeylerle başlamıyor. Buna tersinleme yöntemi diyoruz biz tiyatroda. Yani karakter az sonra içeriye girip ağlayacaksa mutlaka içeri güler yüzlü gidiyor ki... ...o duygu durumunun değişikliği seyirci üzerinde bir şeye neden olsun, bir etkiye neden olsun gibi. Ve gülme hala yeryüzündeki en eski bilgi, elektriklenme ile yayılıyor. Yani bir bireyden diğerine, bir bireyden diğerine, bir bireyden diğerine bulaşarak ilerleyen bir şey. Bir de bütün geleneksel yapılarla, yapılarla aslında özdeşleştirip konuştuğumuz taklit diye bir şey var. Üzerinden çok komik üretilen. Taklit bir olayı ya da herhangi bir olguyu, Olgunun birine anlatılması üzerinden kendini geliştiriyor. Aristotele göre taklit gerçeğin kendisi değil. Aristotele göre tragedya da taklit ve bu yüzden mimesis yani gerçeklik yaratılmıyor, gerçeğin kopyası, gerçeğin tıpkı basını üretiliyor ama asla gerçeğin kendisi olmuyor. Burada bildiğimiz iki tür taklit biçimi var. Bunlardan bir tanesi birine taklit. Birine bir şeyi anlatma üzerinden kurulan bir taklit formulu Bizdeki tam karşılığı cemaatin namaza durması ile ilgili. Yani biri çıkar, namazı kılar, arkasındaki cemaat saf tutar, öndeki ne yapıyorsa aynısını yapar. Buna birine taklit diyoruz. yani Ve bunun üzerinden komik üretiyoruz. Çok etkililerden bir tanesi. Yani topluma önderlik eden birinin içinde bulunduğu durumla ilgileniyoruz. O durum tıpkı cemaatin ibadet sırasında saf tutması gibi Birinin peşinde yapılıyor ve orada bir yanlış varsa bu yanlış bütün topluluğa bulaşıyor ve bunun üzerinden komik üretiliyor. Bir de birini taklit dediğimiz bir şey var. Burada küçümseme var. Tipik kritik özellikleri gözlemleniyor birisinin ve onun üzerinden hangi durumlarda ne tepki veriyor üzerinden komik üretiliyor. Hiciv bunun içinde. Birinin taklidinden çıkmış bir şey zaten Hiciv. Şire taklitleri yine bu başlık altında değerlendiriliyor. Hani bizdeki karşılığı Karadenizlilerin, Bulgar Rum göçmenlerinin taklitlerinin, Ermeni ağzının taklidinin, Musevi ağzının taklidinin yapıldığı şive taklitleri çok kullanılıyor. E, i̇lginç bir şey var. Mesela 18. yüzyıl sonu 19. yüzyılın başında çeşitli nedenlerle yapılan Şenliklerde, Osmanlı'daki geçiş törenlerinde çok enteresan şeyler var bunun üzerinden giden ve bugüne de aslında çok güzel açıklamalar veriyor. Eskiden padişah otururmuş, şenlik ve bayram günü, bütün esnaf takımı o bölgede saraya, padişaha ve ailesine hizmet eden sırayla geçerlermiş önünden. Yani saraya süt getiren adam ineğiyle, domates, biber veren adam tarladan söktüğü domatesiyle, biberiyle, patlıcanıyla, sarayın sünnet işini gören sünnetçi, neyse kullandığı aparat artık usturası kesici aletiyle, böyle geçiş törenleri yapılırmış ve Osmanlı'nın en çok yücelttiği şenlikleri bunlar. Daha sonra bu saatler süren, bitip tükenmeyen geçit törenlerine ve aparatlara neden olduğu için padişah bunları bir kurala bağlamış, her meslek sınıfında, İşini en gösterim formunda yapanları, en iyi yapanları seçelim demiş. Ve aslında insanlar o sırada kendi işlerinin taklitlerini yaparak bir komiteye işlerini ne kadar iyi yaptıklarını, yani tıpkı bir oyunculuk auditionu gibi, en iyi marifeti gösteren geçiş törenine seçilir olmuş. Yani bütün manav takımı, toprağa ekip biçen takımı değil, onları temsilen bir kişi ve bir tane numarayla, atıyorum üç tane domates çeyle. <gülüyor> Fakat çok ilginç şeyler var. Mesela bir süre bir şehzade sünneti var. <gülüyor> Haliç'in iki yakasına kuruluyor. Kutlama alanı ve ortada suyun içinde de bir sürü atraksiyon yapılıyor. Bir sahne var iki yaka arasında gezen. Onun üstünde rakkaseler var, dans ediyorlar. <gülüyor> Saz ekipleri var, müzik yapıyorlar. Çok ilginç suyun içinden çıkan bir ejderha var. Ve en fiyakalısı bu. Benim benim ulaştığım bilgi içinde. Bu ejderha suyun içinden çıkıyor, ağzını açıyor. Ağzının içinde bir kostak saz var 5 kişilik <gülüyor> ve 10 kişinin bir dansçı grup var. Yani konuştuğumuz <gülüyor> şey, bir denizaltı suyun içinde hareket ediyor ve insanların yaşamasına olanak, nefes almasına olanak geliyor ve şenliğin bir yerinde suyun altından çıkıyor ağzını açıyor ve böyle bir ekip çıkıyor içinden dans ediyorlar. Buna dönüşmüş. Bu da taklit ve aslında en iyi taklidi yapana bırakılmış bir gösterim formu. Yani padişahın huzurundan geçebilmen için en iyi taklidi yapabiliyor olman lazım. Kendi mesleğinle ilgili. En iyi hüneri, en iyi mahalleti gösteriyor olman lazım. Bu taklitle ilgili böyle ilginç bir bilgi bizde de. Bir de şeyler var tabii. Birinci taklit üzerinden giden geleneksel kent kültürü içinde, işte bizde kukla, karagöz, orta oyunu gibi formların içinde gördüğümüz şeyin fasıl dediğimiz... ...kısmına sokulmuş bu. Yani giriş, girizgah, muhabere ve fasıl dediğimiz o üç bölümün fasıl kısmına... ...bu taklitler birini ve birine taklitle ilgili alan bizim geleneksel formlarımız içindeki bir bölümün başlıca adı haline gelmiş daha sonrada. Ve bu bütün kalıp bu bilgi nasıl taşındı o kitap ortada olmamasına rağmen... <gülüyor> ...bu pisliği yeniden üretme biçimleri, bu kabalığı yeniden üretme ve var biçimleri bütün geleneksel formlara nasıl taşındığı bugünkü bilgimizde çok açıklayabildiğimiz bir şey değil sahiden. Ama e, hala Antik Yunan'daki bilginin, bu eski Yunan komedyasını var eden bilginin varyantları ve üç aşağı ve yukarı çeşitlemeleriyle idare ediyoruz. Ve bütün bu bilginin kaynağı e, bu sözüne ettiğimiz 4. yüzyılda, 5. yüzyılda ve 6. yüzyılda İsa'dan önceki. Böyle zengin ve böyle Acayip bir yerin içindeyiz. Ama ne yazık ki yaşam kültürüyle ilgili çok az şey biliyoruz. Ne yazık ki bütün bu bilgiyi kuyruğunu birbirine değdirip bütünlüklü bir hale getirmek çok ciddi sorun. Çünkü dediğim gibi gidip bugün kullanılmayan yazım formlarına bakıp taşlar üzerindeki okumalarla buna ulaşmaya çalışıyoruz. Tabletler üzerindeki okumalarla işte Mimus oyuncuları ile ilgili tek bir örneği bir tane vazo. İtalya tarafında çıkmış bir Piliyakes vazosu ve onun üzerindeki bir resim adamların varlığıyla ilgili bilgiyi hala oralarda e, bulabiliyoruz. Yani çok, çok sorunlu bir adam e, konuştuğumuz yer. Umarım böyle kafanızda bir şeyler oluşmasına neden olabilmişimdir. E, dönemle ilgili bir iki okuma yapabilirseniz, mesela bu sözüne ettiğimiz oyunlardan bir ikisini okursanız bütün bu noktaları çok tipik biçimleriyle, konuştuğumuz noktaları çok tipik biçimleriyle görürsünüz. Aa şimdi yazar seyirciyle konuşuyor. Aa Koro İlçer kısmı söyledi. Aa burada Agon galiba işte iki şey çatışıyor, kavga ediyor falan diye görebileceğiniz bir berraklıkta, ve açıklıkta diyor. Yani ortalama zeka için yazılmışlardır <gülüyor> ve sahiden hepimize dokunurlar yani. Şey bu bir aşağılaması takip edilmiş. Ben de, ben de orada, siz biz ortalama zeka aslında e ...bütün entelektüel birikimin dokunmak, ulaşmak istediği zekadan ve kapasiteden bahsediyoruz aslında. O yanıyla çok renkli ve eğlenceli bir dünya verir ve sahiden fantezileri insanı coşturur. Yani bir bakarsınız... Kuşlarda olduğu gibi işte biraz ondan da söz edeyim. İki tane adam sürekli savaştan bıktıklarını, savaşın perişan ettiğini, kadınları çok zor duruma düşürdüğünü, çoluk çocuğu yetiştirecek vakit kalmadığını, bunların hepsi de aynı zamanda esnaf bir takım işler yapıyorlar, toprakta çalışıyorlar falan o işlere vakit kalmadığından söylenirler ve bir korunun içine girip koruda kaybolurlar. Bir bakarlar ki bir tane adam var, kütüt, başka bir yere yerleşmiş. Orada göçmen ve başka bir kimlikle yaşamayı seçmiş, bununla konuşurlar, o topluma kabul edilmek isterler, bunun için bir sürü girişimde bulunurlar. Zeus'un bütün değerlerinin saçma sapan ve hiçbir işe yaramadığını söyleyip kuşları baş tacı ederler, uçabiliyorlar diye. Kuşları tanrı bilirler ve onların değerleriyle yaşamaya başlarlar. Aslında hani doğa dinlerinde gördüğümüz tipik bir şey, yani Türklerin örneğin bütün totemleri kuş, Şahin, Doğan, Kartal, Ondan önce tıpkı Roma mitolojisindeki gibi bir kurt var biliyorsunuz. Ergenekon'da ıı, tekrar var olup ortaya çıkmalarına neden olan. Mesela bizim mitolojimizdeki şey çok daha karışık Yunan kültürüne bakınca. Mesela ıı, o kurt ıı, son kalan çocuğu aslında bir yere sokuyor, onu emziriyor. O çocuk büyüyor, o kurtla sevişiyor, o kurttan ıı, çocukları oluyor ve Türk soyu onun üzerinden oluşuyor sanki. Yani mitimiz, mitolojimiz... Böyle yani işin içinde bir zoofili var bizim miterolojimizde. Bunlar hiç ayıp, küçümselecek ve hafif şeyler değil. İnandığımız şey buydu ve bunun üzerinden <gülüyor> yapılanıyordu. Ve hala bugün Ergenekon diye bir şeyden bahsedebiliyorsak, hani Türk mitolojisinin içinde nasıl oldu, ne bitti, nasıl bir tarihimiz var, bunu atlarsak orta aslada üç tane taşa kalıyor bütün tarihimiz. Sahiden <gülüyor> <gülüyor> ama buydu, buna inanıyorduk ve bunun üzerinden var olduk. Ama Roma da bunun üzerinden var olduk. Roma'da da Romulus, Romulus değil miydi onlar? Evet, değil mi, bir kurt tarafından emzirilirler falan filan. Orada sevişme var mıydı, bir kurttan doğan bir çocuk var mıydı bilemiyorum. Ama orada da vardı diye düşünüyorum. Onun gibi yani bunlar bugünkü kültürle, bugünkü bakış açımızda çok anlayabileceğimiz, kavrayabileceğimiz bir şey değil. Tıpkı kendi kültürümüzdeki bir miti anlamakta zorlandığımız gibi, zorlandığımız şeyler sayılır. Ama... Çok eğlenilecek, üstünde çok konuşulacak, kafa patlatılacak, dediğim gibi mavrasını yaptığım gibi atıp tutacak bir zemin veriyor insan. Evet, varsa sormak istediğiniz, konuşalım dediğiniz bir şey isterseniz öyle devam edelim. Buyurun. Merhaba, ben bir şey soracaktım. Bu para parabasis kısmı aslında komedinin sisteminin tam olarak oturmadığı için ortaya koyulan bir kısım değil mi? Ya bana öyle geldi mesela yazar, e, iyi ifade edemezsin ya da atıyorum neyse gelesemliğini karşılayamadığı için mi? Çıkıyor bir de kendi ağzından konuşuyor tekrardan. Evet. Aslında güzel soru diyorum yani bugünkü bilgiyle çok şey söylemek çok zor. Yalnız... Aa... Anlatılan öykünün hikayenin içinde bir kıssa olması, hani bizim geleneksel formumuz içinde kıssa denen şeyin var olmasının bir nedeni var. Bazen yapı kendini ortaya koyamayabilir ya da alımlayıcı açısından tam yapması gereken şeyi yapmayabilir kaygısından doğmuş şeylerdir kıssalar. O yüzden eski Yunan komedisinin formu içinde var. Yani sonradan eklenmiş, yapıştırılmış bir şey değil. Dediğim gibi, Parça parça şeyler yazılırken başı ortası sonu olan bir öykünün anlatıldığı bir form oluştuğunda o, o hale geldiğinde paravas ispat. Yazar söylemek istediğini bütün e, aracıları ortadan kaldırarak söylediği bir bölüm var. Oyuncuları oyunun karakterlerini var eden, yapıyı ortaya çıkaran bütün kimlikleri sahneden gönderiyor. Koroyu öne çıkarıyor ve kendi söylemek istediği şeyleri bir otoriteden, bir kontrol mekanizmasından, bir frenleme mekanizmasından bağımsız seyirciye söylüyor. Ve etkisi ve gücü burada zaten, yani yazarların bu netlikte konuşması toplumların çok istediği bir şey değil. O yüzden sansürleniyor ve bir sansüre maruz kalıyor. Ondan sonra ortadan kalkıyor. Bugün hala karşılaşırız. Yani bazen bakıp bakıp içinden çıkamadığımız yapılar olur. İzlediğiniz, maruz kaldığınız, oyunların bir kısmında olmuştur lan. İki saat bir şey izledik, ne söyledi bunlar ya? ne konuşuldu dediğiniz oyunlar olmuştur mutlaka yani kendinizi böyle buldunuz. İşte bu durumu ortadan kaldıran çok önemli bir sigorta, güvenlik sibobu diyebiliriz şey için. Bu paravasis bölümü için. Ya sana bir şey oynadık anlamamış olabilirsin. Şunu söyledik aslında değil. Toparlanıp çıkıyorlar yani. Şey kör gözün parmağı dediğimiz şeyle ilişkilendirilmeyecek. Hani yaratıcılıkla o tarafının kırılabileceği bir şey ya da bir yapı olarak kullanılmış olabilir. Diyorum ya bilmiyoruz elimizde. Yani aslında oyunun başladığı yerle bittiği yeri en başında verip, evet. seyirciye bunun nasıl olduğunu göstermek. Yani evet. oyuk, evet. şimdi sonra nasıl giderizi biraz mizahla evet. e, ağır koyarak, mezada kullanarak, ürünceye kullanarak yaratıyor. yaratıyor evet. O zaman tördük duvarı aslında ilk yakan yıkanlar. Evet. evet doğru söylüyorsun, daha yok zaten doğru. Aslında yok. Yani de yok. Dinelik yaşamın parçası olduğu için oyunlar, oyun oynama geleneği ve Dionysos dininin içinde bir şey olarak şenliklerin içinde bir şey olarak kabul edildiği için dördüncü duvar yok. Aslında bir yanıyla da işte bütün oyuncu makulesi belki bizler de bütün forsunu, forsunu yitirmiş kendi gerçeklik zeminini kaybetmiş bir dinin din adamlarıyız bir yanıyla yani. Din, kitabı, tanrısı bilmem nesi ve inanç sistemiyle ilgili her şey ortadan kalkmış. Ama enteresan bir şey var hala. Doğaya yüzü dönük, oradan beslenen, bütün kaynağını oradan alan insanın coşkuları, iç tepileri ve istemleriyle, arzularıyla birilerine ulaşmaya çalışan bir şey var ortada. İşte da vuranlar biraz o eski değil bu çağda da devam eden müritleri galiba. Böyle de okunabilir. Bir de dördüncü duvar yani 15-16. yüzyıla belki daha sonrasına kadar zaten ortası yok yani çok çok, <gülüyor> çok sonra ortaça yani şey yani Sonradan yıkılan duvar aslında besin kaynağı da burası olabilir diyeceğim. anladım anladım ya, ama çünkü... oyuncu seyirci ilişkisinde öyle bir şey yok yani öyle bir alan yok yani seyirci bir yere kapatılmıyor karartılmıyor <gülüyor> bir tarafın daha dikkatli <gülüyor> izlenmesi için o taraf ışıklanıp bu taraf söndürülmüyor. öyle bir şey yok yani her şey. Bir günün içinde olup bitiyor. Sözünü ettiğim gibi bir yerde gerçekleşiyor. Tiyatron genel görünümün demekmiş eski yunanca. Yani anlamlarından biri de genel görünüm demekmiş. Dramenon için de kullanılıyor aynı şey. Tiyatrolarda aslında kente yukarıdan bakan ya da az önce sözünü ettiğim gibi manzaraya yukarıdan bakan yamaçlara kuruluyor. Ve aslında doğanın içindeler. Ya kendi uzaktan bakıyorlar ya da tam anlamıyla doğanın içine giriyorlar. Yani ya deniz manzarasıyla bütünleşiyorlar. Figürler onun önünde çıkıp seslendiriyor tekstleri. İşte bildiğimiz şeyler var. Ayaklarında kocaman takunyalar giyiyorlar. Katurnos denen işte harmaniyeler giyiyorlar. Sesi ve oynanan kimliğin neyi ifade ettiğini tarif edecek büyüklükte masklar taşıyorlar. Bu sesi de güçlendiriyor aynı zamanda. oyuncuya da bir ifadeyle sahnede dolaşma gücü veriyor. Yani bunun içinde dördüncü duvar ve onun arzu ettiği etkileri çok gerek yok. Yani öyle bir tiyatro formu değil. Bu antikünemdeki tiyatro formu. Daha 18. yüzyıl başına kadar seyirci yalnızlaştırılmıyor. Biz bugün öyle değerlendiriyoruz. <gülüyor> seyirci tiyatrosuz. Tiyatroda seyircisiz kaldı parametresi. Böyle ikili okunuyor. Ee, biz kararttık çünkü orayı ve zaten istemedik onları aramızda diyor çağdaş tiyatro düşüncesi. Ee, şimdi Yeni tiyatro düşüncesi de bu postmodernizmin içinde biraz gelişti ama bütün kaynağını 1968'deki o devrimci Öz'den almış bir tiyatro formu kastettim. Bu da aslında bütün hepsini elinin tersiyle itip tekrar Antik Yunan'daki kaynaklara tiyatronun o biçimde yapıldığı forma ve şekle geri dönmeye çalışıyor. Hatta ritüeldeki Öze geri dönmeye çalışan tiyatro adamları oldu 68'den. Bu yana bugünün tiyatro düşüncesini, tiyatroda bizim performatif olan dediğimiz şeyi var eden düşüncede tamamen kaynağını buradan alıyor ve buradan besleniyor. Ritüele ve Antik Yunan'da olan bitene bakıp oradaki gibi bir oyuncu seyirci ilişkisi, oradaki gibi bir paylaşım biçimi ve formu istiyorlar. O yüzden sokaktalar öyle bu bizim Burcuva Tiyatrosu diye tarif ettiğimiz çerçeve sahne, seyir yeri, oyun yeri ayrımının Kesin çizgilerle yapıldığı bir tarafın karartılıp diğer tarafın aydınlatıldığı şeyi ayrımı ve belirleyici özü istemiyorlar. Yani sokakta olalım, birbirimizi aynı ışığın altında görelim, aynı biçimde konuşalım. Birimiz daha yüksekte, diğerimiz daha aşağıda bir profsenik ilişki kurmayalım. Yan yana olalım, aynı zemine basalım, bir arada olalım, birbirimize dokunalım, tanımalıyız. İletişimimiz değişmeli, kontaklarımız değiştirmeli diye yeni söylemler geliştirmeye çalışan bir çağdaş tiyatro düşüncesi var tamamen bunlara karşı çıktıkları için. Evet, benim sormak Şimdi bu anlamda antik dönemde oyun yazarı aynı zamanda bir yönetmen gibi oldu Ve bir kendi yönetmen tiyatrosu Yani karşı ötekinin söylemlendirdiği bir yönetmen tiyatrosunun birileri gibi olmuyor Güzel, yani, Çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Aslında tam anlamıyla bir yönetmen tiyatrosu değil ama yazan Aristofanes dışındaki bütün yazarlar yönetmenlik yapmış yazarlar. Oyunları yazıyorlar, bir komiteye veriyorlar, o komite okuyor, oyunların hangilerinin şenliklerde oynanacağını seçiyor. Böyle bir ön sansür de var aslında, ön denetleme mekanizması var. Ve seçilenler oynuyor ve seçilen oyun için ve yazarı için, işte bu sözünü ettiğim vatandaş ki ticari hareketten doğan artı değer onlara dağıtılıyor. Bunların sahnelenmesi isteniyor ve genellikle yazarlar kendileri sahneliyor, öyle biliyoruz, bilgi öyle. Bilgiyi ortaya çıkaran da Aristofanes'in durumu. Aristofanes kendi yazdığı oyunların hiçbirini yönetmiyor ve oynamıyor. Hep birilerine yönettiriyor, güvenliği bir oyuncuya bırakıyor, ona sahneletiyor. Bu bilgi sayesinde geriye dönük okuma yapabiliyoruz. Aristofanes'e kadar herkes kendi yönetmiş, kendi sahnelemiş, kimi oynatacağını kendisi seçmiş. Dediğiniz gibi, ama mekanizma tam olarak bir yönetmen, oyuncu mekanizması değil. Yönetmen yok, Da 18. yüzyılın başı mı? Aptaya kreikler... Yani, Sakmenin geldilerle falan başı evet. evet, Bir şey söyleyebilir miyim? yok. Bir, ayrı bir yoldan gideyim. Çok şey öğrendim, çok teşekkür sağ ediyorum, sağ olun. Sağ olun. Ayağınıza sağlık, İyi ki geldiniz. Yani söylediğiniz e, bir şeye, bir yerde karşı çıkmak istiyorum. Lütfen ne güzel. Müsaadenizle. Hayır hayır. En şey, eğlencelik tarafı burası. Ha, evet. e, dediniz ki e, bizim tarihimizde e, ya da genel olarak tragedi dramla, pek kalkışma, ayaklanma, sokaklara dökülme, taşkınlık pek olmadı. Görülmedi. Ama belakin komediyle e, taşkınlık e, provoke edilme biraz daha e, paralel gidermiş gibi bir şeyler anladım ben. Oysa ki Türk tiyatrosunun ilk örnekleri büyük sokak hareketlerine meydanlıyor. En önemli tiyatro oyunumuz, belki de ilk tiyatro oyunumuz, Türk tiyatrosunun Shakespeare'de diyebilirim. Namık Kemal'in "Vatan Vatanyağlı Silistresi. Çok fazla adını işittiğimiz ama belki içeriğini çok, çok fazla bilmediğimiz bu oyun oynandığında bütün İstanbul sokakları doldu. Evet. Namık Kemal, Şubin ediliyor. Mithat Paşa, Çin Asiye'de ve ittadete kadar kimi iki elemanları göz altına aldılar. Ve hemen arkasında ittifak ve terakki, daha sonra iktidara girişek ve ittifak ve terakkinin iktidara gelmesiyle İstanbul tam bir tiyatroya dönüşecek. Her kışa boşluğu Bir bezgin, bir tenekeli çalan adamların tiyatro yaptığı, büyük kışlalarda, tankların, topların, tüfeklerin bölgesinde ama onları kullanarak çok büyük kalabalıkların tiyatro oynadıkları Tabii ki bu tiyatro belki son derece amasi mutuplarla renklendirilen tiyatro hareketleri. Ama velerken biliyoruz ki bütün İstanbul sokakta o dönem. Evet, evet. Hem Namık Kemal'in batan yansı listesiyle bütün İstanbul sokağı dökülüyor. sonrasında da iktidat ve terakki iktidara gelmesinden sonraki o ilk dönemde bütün İstanbul sokaklara dökülüyor, fiyatöre ve komediyle yapmıyorlar mı? Kesinlikle. Ama söylediğim şeyde bir şey atlıyoruz burada, bu sözüne ettiğim eyleme vurmak başlığı altında toplanıyor bu tepki. Yani hürriyet gibi, özgürlük gibi bir ideal yüceltiliyor, onunla ilgili farkındalık arttırılıyor ve toplumsal destek aranıyor. Ve e, mesela... Namık Kemal'e kadar hürriyet konusunda atıp tutan hiç kimse bu etkiyi sağlayamıyor. Namık Kemal de sağlayamıyor biliyorsunuz çok uzun süre. Ama Vatan silistre bir oynanıyor acayip bir farkındalık. Sahnede o tür şeyleri çarpıcı bir biçimde görmek kitleyi heyecanlandırıyor ve bir takım nümayişlere neden oluyor o zamanın kavramları içinde. İnsanlar sokağa dökülüyor, bir sürü meydan işgal ediliyor falan ama bu yakıp yıkmıyorlar, yok etmiyorlar. Yani yok edici, yıkıcı bir güce dönüşmüyor. Tıpkı o sözünü ettiğim formülün içindeki gibi. Bu eyleme vurmak. Eyleme geçmek, halk oyunu izleyip, coşup, kent hayatının, şeyi, tamam. yok, kent hayatının yani? var olduğu Ama ve kendi varmayacak. var oldukları alanları yaksaydı eyleme geçmiş olacaklardı ve bütün kültür. Ya da kü kendimizi ifade edecek eylem yapma biçimlerimiz de değişecekti aslında. Bizim kültürümüzde yok mesela. Sözüne ettiğim şey festival, festival ve şenlik havası içinde gelişen ve ortaya çıkan bir şey. Bizim şenliklerimiz biraz sıkıntılı şenlikler. Bizde mesela acı daha yüceltilen bir şeyler bütün geleneklerde. Yani birini kaybettiğinizde batılı bir kültür çabuk unutma ilgimindeyken doğulu ve Müslüman bir kültür unutmama üzerine kodlu. Yani yedisi, kırkı, elli ikisi bitmez yani acı. Daha bir haftalıkken gelirler, Kur'anlar okunur, Mevlüt okunur, ağlar insanlar, oh bitti diye nefes alacakken kırkı gelir, elli ikisi gelir, sene-i oldu. Ha bir daha, yani bir türlü acıyla bizim şeyimiz, kaşıyıp kanatmamız ve onun bir şeyini taşıma arzumuz bitmiyor. Yani bizim şenlikle ilgili bir sorunumuz var, Eğlen eğlenceyle ilgili bir sıkıntımız var. Bu aile yaşantımızda Birebir ilişkilerimizde de böyle. Gündelik hayatımızda da böyle biraz. Şey, çok güzel bir şey söylediniz ama. Siz yakıp derken... E, bir kendilerini kendilerini var, var olan, kendilerini eden bir kültürü de yok edip ortadan kaldıracak bir enerji çıkıyor ortaya. Komedyanın ajit ettiği topluluklar. Evet. Ama dramda ve tragediyada böyle olmuyor. Düşünülüyor. Bir ideal değer var. O değerden sapılmıyor. yani Namık Kemal'i... Kıbrıs'a sürülmesine neden oluyor o düşünceler ama bir defa söylendi ve bütün topluma bulaşıyor artık. O önde yazan insanlar çıkıyor, farkındalık artıyor, ihtiyaç bu deniyor, ekmek kadar, su kadar helal, Allah'ın da bağışladığı bir değer deniyor, dinle bütünleştiriliyor. Kültürel yaşamın hemen parçası haline gelmeye başlıyor sözü edilen ideolojik öndenlikler. Türkiye'de öyle zannediyorum ki Osmanlı'dan itibaren oyun yazarlığı pek saygın bir iş değil, A pek iş de değil. Biz, şöyle söyleyeyim, Aa, bu şey tabii bu, Türklük de üzerinde çok zor konuşulacak bir şey benim algılamam açısından. Yani çünkü toprağın kendi insanı e, hepimizin bildiği gibi bugün bile konuşurken tedirgin olduğumuz e, kimliklerden oluşuyor. Anadolu ya, Anadolu'da yaşayan toplum Ermeni, Rum ve Kürt toplumu. Buraya dışarıdan gelen bir kültürden bahsediyoruz. Ama bütün İpek yolunun, baharat yolunun bilgisiyle geldiklerini biliyoruz. Çadırda yaşıyorlar ama cüzdanda barut var. <gülüyor> daha adı yok buralarda. Çadırda yaşıyorlar ama iki tane taşı sürtüp ateş yakabiliyor. Buralarda saatler sürüyor. Burada insanlar ile sopayla dövüşüyor. Okların ucunda demir var. Mızrakların ucunda demir var. Ata biniyorlar. Buradaki toplum bakıyor geçen atlara. Yani dokunamıyorlar da. Ve çok değişik bilgilerle gelen bir toplumdan, göçer bir toplumdan ve onun kültüründen bahsediyoruz. Ve o kültür buradaki diğer üç toplumun kültürüyle karıştığında ortaya çok değişik bir amalgam çıkıyor. Yani tarifi zor, birini diğerinden sökmek, işte bu Türklerin, bu Kürtlerin, bu Hermedinin, bu Rumun demek çok zor. İşte standartize edilen şey dini inanç sistemi etrafında örgütlenen kimlikler üzerinden bir takım, değerler ayrışabiliyor. Ama kültürel olarak tüketilen şey, üç aşağı ve şukarı aynı şey. Yani bu yeme içme alışkanlığından temizlenme alışkanlığına birlikte bir şeyi konuşma paylaşma alışkanlığından tüketme alışkanlığına kadar her şey üç aşağı ve şukarı aynı zeminde örgütleniyor. O yüzden çok zor. Yani burada da birini diğerinden sökmek çok zor. Ama şunu biliyoruz mesela. Çok özür dilerim. Biz batılı anlamda tiyatro dediğimiz şeyi yani Namık Kemal'le, ile başlayan şeyi aslında Ermenilerden öğrendik. Oyunculukla ilgili bütün bilgiyi onlardan öğrendik. Çünkü biz bu anlamda bir tiyatromuz yoktu. Biz derken ben Türk müyüm onu da bilmiyorum. Yani ben de o karışımın bir parçasıyım ama ve öteki durumu oluşunca daha rahat atılıp tutuluyor diye bu da çok tuhaf ve girmememiz gereken bir ötekileştirme. Ama öyle. Burada öğrendiğimiz bütün bilgi Ermeni ustalarımızdan edindiğimiz bilgi. Özellikle oyunculukla ilgili bütün bilgi onlardan gelen, ilk onların elinden gelen bilgi. Dramatik yazarlıkla ilgili gelen bilgi tamamen onlardan gelen ve onlara bakarak yaptığımız bilgi. Çünkü öncesinde anlatı geleneği var. Aslında bu toplumun bütün hikayesi altı, tal, altı telli bir çalgıyla söyleniyor, oynanmıyor. Yani bugün hala bizim hikayelerimizi anlatanlar Ozanlar. Ve Ozan geleneği ve bir anlatı geleneğinin parçası biz hala. Yani sözlü kültürün parçası. Yazılı kültürün parçası olmayı çok beceremedik. İşte tanzimattan bu yana süren bir hareket var. Bizdeki en aydınlanmacı lider Atatürk. Onun döneminde ve ilk 10 yılında inanılmaz şeyler var. Ondan sonrası yok ne yazık. Yani aynı güçte değil. O yüzden böyle bir dramatik edebiyattan söz ederken zorlanıyoruz. Ama çok güçlü Anadolu yazarlar var, biliyoruz. Ermeni onlar, Rum, Kürt. Ama Türk değil. Ama kültürün ortak malı olduktan sonra bütün bu entelektüel birikim zaten aynı potoda eritilmeye, aynı yerde var edilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla ortaya birbirine benzeyen, birbirimize benzeme çabasında olan yapılar çıkıyor. Dramatik yapılar bunlardan. yani. E, şair eğlenmesinden, e, işte Vatanya, Silistre'ye kadar söylenen her şey. Ben öyle söylüyorum. Bağlama öncesi şeyler, bağlama sonrası şeyler. Biz e, biraz... ...hikayeleri bağlamayla anlatılan insanlarız. Bunda da bir gariplik tuhaflı yok. Niye peki komedi? Komedi ne bu topraklarda? topraklarda? Ha, var, olmaz mı? Çok güçlü bir komik geleneği peki, şey var. Şey, ama O gelenek niçin hala yaşamadı? Yaşıyor aslında. Şöyle kaybolan değer şu. Karagöz kayboldu ama bugün... ...çok önemli... ...genç... ...azımsanamayacak şeyler yapan... Yeni ustalar var ve yeniden başka bir kimlik kazanarak karşımıza çıkacak gibi Gölge Oyunu ve Gölge Tiyatrosu'nun. Orta oyunu kayboldu çünkü o donanım ve onu yapma biçimi tükendi. Yapacak yer bulmak bile zor İstanbul'da. Yani bir çayır bulup kentin içinde insanlar onun etrafında toplayıp bir hikaye anlatmak bugünün koşullarıyla çok zor. Bir de tırnak içinde hiçbirimiz sokakta böyle şeyler görmek istemiyoruz gibi bir algı oluşturdular. Bu çok ciddi bir sorun, aşılması gereken ama gelenekseli engelleyen bir duvar bu. Yapılamıyor çünkü bu nedenle. Çünkü geleneksel orta oyun işte bizim gülmecemizi sokakta yapan, sokakta çeviren şey aslında. Bir de meddah var. Bu da anlatı geleneğinin en güçlü simgesi. Yani bağlamayı elden bırakıp Turat sopayı alan. Orta oyunu içindeki yapının adı aslında Tulaat. Yani oradaki bir kanava, bir başlık var konuşulacak. Replikleri yok, yazılı değil bu metin. O oyuncuların siz ve ben çıkıyoruz sahneye ikimizin ustalığına kalıyor artık oradaki sözcük ambazı, şakaların yapılış kalitesi, niteliği. Size. Yani e, halk müziği devam ediyor. Sanat müziği devam ediyor. Kaç yüzyıldır devam ediyor? Kaç bin yıldır devam ediyor? Aynı bin yıldan beri gelen, e, geleneksel görsel sanatların hiçbirisi bugün yok. Komediden söz ediyoruz ama aslında kimse komediyi çok fazla da sevmiyor. Biz de çok fazla seviyoruz. Evet. Komediyi biraz aşağı görüyoruz, hala aşağı görüyoruz. Yani bugün şey yeşil filmlerinden bahsederken sevdiğimiz filmlere bakalım. Genelde ya entelektüel filmlerdir, sanat filmlerdir ya da kültürel evet. vardır. Ama belki halbuzunu sevmeyiz, inek şarabı sevmeyiz. Mesela e, Muhsin Ertuğrul Şehir tiyatrosunda görevinden alındıktan sonra bütün tiyatrocular kazan kaldırıyor. Yerine burnu burnuyla zurna çalan adamı, Basfırı Zarzobu'yu genel sanat yönetmeni yaptığımız diyorlar. Biz Basfırı Zarzobu'yu da bunun tiyatrosunu da sevmedik. Evet, aşağıydık, aşağıydık. Yani sadece çok, muktedirler çok, değil, çok, entelektüeller de komediyi sevmekler. sevmediler. Çok, ve yani çok, çok güzel bir şey söylediniz aslında. İşte bu sözüne ettiğim, bunu kontrol edebilme gücünü kendinde bulan muktedirler bu tür girişimlerde bulunuyorlar. Örneğin zikrettiğiniz isimler, biri gelenekselin temsilcisi kabul edilen insan Vasfi Rıza, diğeri de Çağdaş Tiyatro Anlayışı'nın temsilcisi kabul edilen Muhsin Ertuğrul. Yanlış anlaşılmasın, yani, ben Muhsin Ertuğrul'un yanındayım. Ben, ben değilim yani, örneğin. Yani Vasfi Rıza'nın yanında bilin, Muhsin Ertuğrul'un hiç yanında değilim <gülüyor> hiç çünkü bu kadar batılı olma çabası hiçbir işe yaramıyor batılı değilseniz. Evet. Biz batılı değiliz, biz doğulu bir toplumuz. Önce bunu anlayıp yüzümüzü kendi toprağımızdaki yani Nasıl bir tiyatromuz olmalı bugün diye konuşurken biz de şu noktaya varıyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Kökümüz kendi toprağımızda olmalı bile. Başımızda dışarıdan esen rüzgarlara dönük olsun. Ama bazen doğudan eser, bazen batıdan eser, bazen kuzeyden eser. Dışarıdan gelenlere de açık olalım. Esneyelim, bükülelim, kırılmayalım, ayakta duralım ama kendi toprağımızdan kopmayalım. Muhsin Bey biraz... Yani işte antik Yunan'da olan gibi muktedirler tarafından kontrolü kolay bir tiyatro adamı olduğu için tercih edildi bence. Çünkü aynı dönemde çok daha güçlü tiyatro adamları var. Onlar tercih edilmedi. Yani Basri Rıza otoritenin çok rahat kullanıp istediğini yaptırabileceği bir tiyatro adamıydı. O yüzden geleneksel sanki savunuluyor geleneksel isteniyormuş gibi tekrar göreve getirildi. Biraz buralar politik numaralarla renklenen bir magazini var aslında. Ama söylediğiniz şey çok Önemli bir şey getiriyor aslında, Şimdi bizim kültürümüz, mesela tragediyi anlamıyor. Mesela Türkçe'de karşılığı yok tragedi, bulunmadım. İlk çevirilerde facia diye tanımlıyor. Ve sonra da başka bir isim yok çünkü Türkçe'de karşılığı yok. Bizde bir adama alın yazısı çaktırılırsa, doğulu bir toplumda bir insan alın yazısının ne olduğunu çakarsa, oraya gitmez. O batılı da olur o körü körüne bir şey hesaplar. Bizde alın yazısı inanç olarak vardır. Başına ne gelirse gelsin o alın yazı o kadar Bu a, hani çağdaş psikolojinin böyle bir küllerin feder şeması diye bir şeması var. A, i̇nsan başarılı olduğunda kendini bir artı düşünün. Onun sağ tarafında a, başarı gücünü kaybeten aksiyetinin kaygıların başladığı kısımda sol tarafında aksiyetik bölgede buradaki durumu da becerip içinden çıkamazsa alt köşedeki depresyon bölgesine geçer sonra da huzur bulacak bir arana burada kabul eder artık çünkü reddedip ortaya çıkaracağı bir şey kalmamıştır o depresyon durumu çok karanlık bir durum olduğu için toplumsal olarak da bireysel olarak da böyle işlediğini savlar ve bir kabulle Huzurlu bölgeye geçilir. Bu huzur bölgesi hemen başarı bölgesinin altında tarif edilen bölgedir. O orada dini inançlar var, kültürel inançlar var, insani değerler var. Bir tanesine yapışıp bu benim başıma geldi. Çünkü cümlesini kurduğunuz anda sizin bir üst aşamaya tekrar bir başka şeye kalkışıp başarılı olma aşamanızda geçecek enerjiyi yeniden üretir aslında. Böyle bir döngünün içinde tarif ederler. Mesela biz böyle döngülerin içinde yaşayan toplumlardan biriz içselleştirilmiş olan şey bireysel anlamda böyle gelişiyor ama toplumsal anlamda böyle gelişmiyor. Yani bizde bir şey ötekileşti mi yok ediliyor ya, ya da yok edilmek isteniyor. Bu Batı'nın daha rahat e, konuşup üstünde zemini renklendirebileceği bir şey. Mesela bizde facia diye bir şeyle tarif ediliyor. Çünkü hani bizde birisi ya gitme oraya dendiğinde gitmiyor zaten. <gülüyor> Yani, niye? yani o kişisel yolculuğu göze almıyor Doğu toplumda, zaten bir yere ait olmak çok yüceltilen bir şey. Bir yerin parçası olmak, onun uyumlu, yapı, o yapıyı sorunsuz işleten parçalardan biri olmak alkışlanıyor ve zaten istenen bir şey. Mesela Batılı CV'lerle Doğu CV'ler bu yüzden çok sorumludur, biz de CV okumalarında Doğu kafalı, Batı gövdeli biri bakar CV, vay ne güzel herif yıldır aynı yerde çalışıyor, bak istikrarlı adammış bu da. Batılı bir bakar altı yıldır aynı kardeşi. Bu evimin kariyer planı yok. Bunda çalışılmazlar atarsın diye. Bu kadar evrimizdi yani şey bakış açısı. Bu Biz başlayız ama bunun içinde ne var saydan zor. Yani Kral Oylupus oynandığında Türk seyircisine göre yani bir adam var. Kendisine yapma delilen bir şeyi yapmayı göze alıyor. Yolda babasını öldürüyor bilmeden. Zaten kehanet o. Gidersen ananla çocukların olacak diyorlar. <gülüyor> Yolda ne nereye gittiğini bilmeden öldürdüğü adamın babası olduğunu öğreniyor. Fakat kendisine bir Sphinx var kentin başına bela almış. Sorular soruyor o sorulara cevap verdiği için kentin kahramanı haline geliyor. Kentte bela olan Sphinx oradan kalkıyor ve ödül olarak kraliçeyle evlendiriliyor. Kraliçe de annesi. çocukları oluyor falan ondan bir sürü aile hayatı ve faciaları geliyor başına. En sonunda adam gözlerini göre diyor. Ah şimdi görüyorum. Bu kısım çok doğuldu, biz önce köreleriz, görüyor musunuz şimdi bak deriz, görüyoruz. Biz, biz, yani bütün bu macera yaşanmadan insanları o hale getiren bir kültürden geliyoruz biraz. Yani bu yanıyla daha renkli, daha çok kafa patlatılması gereken bir kültürün içinden geliyoruz. Çünkü seyyar bir kültür bu, gittiği toprakla özdeşleşip bir süre oradaki bütün değerleri alıp kullanan, işi bittiğinde oradan kalkıp başka bir yere yerleşen bir kültür. Ama her aldığı yerden bir şey götürüyor gittiği yere. O yüzden diyorum yani Anadolu'ya geldiğinde aslında çok renkli, çok bambaşka bir toplum var. Şeyi biliyorsunuz, yani e, burada nasıl yaşayacağız meselesine Orhan Bey'in bulduğu çözüm, Bilecik Tekfur'unun kızını kaçırmaktır Osmanlı Hem de kızın düğününü basar. Yani adam kızını evlendiriyordur o sırada. Bu topraklarda artık başka bir kültür var ve başka türlü bir yaşayış olacak haberi budur. Düğün basılır, gelin kaçırılır. Kaçıran adamın oğluyla evlendirilir. İşte bütün Osmanlı soyu da o anneden başlar. Yani başka bir dinde, başka bir yapıda yaşayan, başka bir kültürde yaşayan bir kadından. Ama bizde kadının böyle bir kimliği ve kadına affedilen böyle bir değer olmadığı için mesela bu yanımız hep kördür. Çünkü baba soyu önemlidir. O çocukların hepsi... Osmanoğullarıdır ve o aileyi var ederler. Hani algı bunun ne sınırlı. Oysa ki o kadına da bakabilsek O Olivera deniliyor, sonra Nefela olan kadının kimliği de, bu kimlik de özetlenmeye çalışılan tarihsel gelişime baksak belki konuşacak başka laflarımız olacak. Ama hiç önemli değil. Kadın işte çocuk doğuruyor, süt saviyor, peyniri Ve bu bunun konuşulması ne yazık ki 600 yıl sürüyorsa. Yani bu tarafı çok tehlikeli. Ama böyle kültürel olarak. Bazı şeylerin hani tarih, determinizm falan gibi Lenin'in çok bağladığı bir şey var. Bir yanıyla çok doğru. Yani ne yaparsanız yapın gelecek projeksiyonu ile ilgili kendi ülkenizin yaşadığınız kültürün, toplumu. O zaten yapabildiğiniz kadar. Ve koşullar o hale geldiğinde o zaten olacağı gibi oluyor. Bu bir tarafıyla sakat bir tarih algısı ama bir tarafıyla da çok güçlü. Çünkü sahiden bu kadar yapılabiliyorsa bu oluyor zaten. Yani bu determinist koşullar öyle ancak bu şekilde oluyor. Bu sorunuz biraz da öyle. Hani koşullar böyle ancak bu şekilde olabilir. Biz hala tragediyi yazmıyoruz çünkü adını bile koyamadık anlamıyoruz bize ait Komediyi anlıyoruz çünkü çok güçlü ve bizde de var ve hani İncili Çavuş'tan, Nasrettin Hoca hikayelerinden, Bektaşîk krallarından bu tarafa a, gelirken o denk bejlerin bugün yaşayan halk ozanı biçimlerini söylediği bütün öykülerde hikayelerde acılar gerçek bir olay bir hikaye var ama yanı sıra anlatılan çok ciddi fantaziler ve fantaz <gülüyor> öyle bir Fantazmogorya'ya kadar gidecek bir yapıntı dünya var ve onun içinde oluyor bitiyor her şey. Ee, tabii çok kolay değil. Sadece kültürün yeryüzündeki bütün değerleri var etmesini beklemiyoruz. Bekleyemeyiz yani. O yüzden Çin kültürünün Japon kültüründen bir farkı var. O yüzden Anadolu kültürünün Avrupa kültüründen bir farkı var. O yüzden Türkiye'nin kültürüyle Irak'ın kültürü arasında bir fark var. Toplumlar ve toplumu yaratan... Koşullar öyle olduğu için onlar öyle bir yanıyla da. Ne yazık ki. Bir de şey, e, komedinin genellikle hani bir, bir, e, kışkırtıcı bir yanı yok. Var gibi görülse de aslında yok. Yani dedi ki gülmek ya Siz bir e, toplumsal sorunu ya da bir makamı ya da bir mevki ya da bir sorunu ortaya koyuyorsunuz. Ve e, bütün gülünç yanlarını, kusurlu yanlarını, bütün zaafını kullanarak CG yani toplumu o zaafa, o kusura güldürüyorsunuz. Seyirci onu zaten ona gülüp onu cezalandırdığı için oyunundan sağaltılmış olarak, darılmış olarak değil. Sağaltılmış olarak zaten çıkmış oluyor. Aslında egemenlerin komediler ya da bu kadar ürkmeleri çok anlamsız. Çünkü gülmece ya da komedi aslında egemenlerin safında. Yalnız bakı bak, komedisiyle bizim topraklardaki Hayır, fak, komik var fark. De, yok da, yok. Da, çok farklı ama yani şu kadar farklı örneğin yani Hacivatla Karagöz'ün kellesine neden oluyor yaptıkları hicim. Ee, tabii çok şiddetli ve ortadan kalkması durdurulma talebi halkın göz önünde de çok şiddetli uygulanıyor sayede e, meydanlara maymun edip kafalarını vuruyorlar Bursa'da. Rivayet gibi anlatılan şeyin gerçek olduğu parametresinden hareket ederek söylüyorum. Ee, ama yok, yok farkı derken şunu söylemesin. Mesela Molière tehlikeliydi. Kesinlikle. Ama lakin bizim topraklardaki komikler... ...tehlikeli değil, tehlikesizler. Var, onu söyleyeceğim işte. Mesela bize orta oyunu saraya daha kentli bir kimlikle anılan bir şey... <gülüyor> ...ve saraya dalkavukluk ettiği, otoriteye dalkavukluk ettiği... ...üzerinden eleştirilen ve sabıkalı bir form. Ama Meddah öyle değil. Meddah çok güçlü. Yüzyılların hikayeleri, gelenekleri anlatılıyor. Yani böyle şeydeki gibi... İslam'ın içindeki Alevi kültürünün, Şii kültüründeki gibi böyle bir Yedi Ulu Ozan üzerinden ve bütün o Türklüğün kimliğini ve bilgilerini aktaran ekip üzerinden ve ağzından söyleniyor gibi anlatılıyor hikayeler. Ve bütün hepsi onların başından geçmiş, bugün bizde buluşturulması gereken bilgiymiş gibi tarif ediliyor. Bu yanıyla çok güçlü, muhalif ve bütün kimlikleri kucaklama eğiliminde olan bir yanı var anlatı geleneğinin ve Karagöz zaten başlı başına muhalif ve aslında bütün bu da var değil mi? Biraz. Bu <gülüyor> e, Ocağı'nda şey. çok çok fazla e, kullanılması, bekar kahvelerinde, çok. bekar odalarında çok. ve onların bütün bu eğlencelerinin de iktidar, saray tarafından yok edilmek istermesi. O yüzden onların biraz da e, yer altına inmelerine falan da sebebi... Neden etkiliyor. oluyor ve çoğu yer altı örgütü olarak çalışıyor ve gizli tarikatlar gibi yaşıyor zaten. Maalesef. Hı. Biraz işte toplumun neyine kadar istediğiyle de çok ilginç, özür dilerim, buyurun. Ee, ben de çok teşekkür ediyorum. Boğuşa, Boğuşa. Bir şey diye. Sanırım bu biraz şeye götürüyor bizi, yani sanatçının ne kadar bağımsız olduğundan ürettirken, otluya koyarken, Ve bugünkü yani kapitalist piyasa işleri içerisinde yaratacak cesaretle ya da o koşullarda bir sanat, Ortamı var bu söz konusunda. Biraz buna bakmak lazım. İkincisi de yaşadığımız koşulların kendisi zaten bir komedi haline geldiğinde komedi gereksiz hale geliyor. Evet. Ee, asıl komedi burada Evet, ne yazık? Ee, ya da... işte bu durum komik. Karakterin kendisi komik değil ama içine düştüğü durum çok komik yani. Şimdi ben... De, <gülüyor> çok özür dilerim, şey gibi. İşte neredeyiz? Türkiye Cumhuriyeti'nde İzmit diye bir kentteyiz. Burada 50 kişi falan sohbet etmeye başladık. İşte nasıl düşüyor o vakit ilerledik ve çevre sohbet sunduğu Neleri konuşuyoruz? İşte Antik Yunan'da bir kültür varmış. Komedi yapma formu varmış. takım muktedirler varmış falan. Bina sağlam mı acaba? Yani daha dün oldu çünkü öteki. Hepimizi başka bir forma sokan felaket. Bina sağlam mı acaba? Bak oralarda değiliz içine düştüğümüz durum hep komik çünkü bizler işte bu kutularda yaşamamız öngörüldü bunu istiyorlar bu benim yaşama kültürümün geliştirdiği bir şey mi yoksa az önce sözünü ettiğiniz gibi ekonomik randın paylaşılmasıyla ilgili oluşan mimari fon mu bu yani bir birim zemine on birim çıkıp bir birim ranttan on birim rant elde etme ve kapitalizmin bütün mantığını dayandırdığı kar maksimizasyonu biraz bizi bu hale getirdi peki yaptın eyvallah Bari bir kriteri, bir ilkeye göre yaptık da ben de içimde rahat durayım o kutunun değil mi? Ama duramıyoruz. Bir daha önce yaptığınız çöktü, önlem anladık, bak başka yerde bir daha çöktü. Yeni olacak ama biz hala bak ne konuşuyoruz ya Komiyiz, çok komiyiz. Hayatın kendisine yaklaşmak çok komik bir şey. Yani. Sözünü ettiğiniz kadar şiddetli. Hiçbirimiz komikliğiniz ama içinde bulunduğumuz, içine düşünüldüğümüz durum aslında çok komik. Kimlikler haline geldi. Böyle ama yani ne yazık ki böyle. İsterseniz burada toparlayalım yani fazla tıraş cildi bozar <gülüyor>